Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Laflayacağız dinleyicileri İyi akşamlar ee, Göktürk stüdyolarından Sesleniyoruz bu akşam Atilla bu akşamki yapacağımız sohbetlerde perşembe akşamı dinleyeceksiniz. Cuma günü bir daha dinleyeceksiniz. Ondan sonra da Spotify'dan bir daha dinleyeceksiniz. Beyniniz yanmasın diye. Evet ben bu program için garanti veriyorum tüm dinleyicilere. Çünkü biz sevgili konuğumuzla yaklaşık iki saattir e, muhabbet ediyoruz. Ve şahane hikayeler var. Eminim e, bayılacaksınız siz de bu akşamki programa. Evet. Evet. Güven Ügüner'i misafir ediyoruz bu akşam. Kırmadı bize kaktı. Tanıştığımızın birkaç gün sonrası hemen kaktı geldi. Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin buldum. Güven. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, şimdi nasıl yapalım Ahmet? Her zaman yaptığımız gibi isterseniz bir, evet. bir eğitim hayatı girelim. Çünkü Güven'in eğitim hayatı da bayağı sıradışı. Evet. Eğitim ee, hayatı iki soru alacak bence. O Bence de öyle olacak gibi <gülüyor> gözüküyor ama o yüzden biz fazla uzatmadan hemen topu sana atalım. Peki, 63 yılında doğdum. Babam Ziraat Bankası müdürüydü. Doğal olarak işte doğudaki birçok ili, kasabayı gezmiş o zamanlarda ve biz dört kardeşiz. Hepimiz ayrı bir yere denk geliyoruz. Ben de ilkokul yani anaokulu ve ilkokul biri Malatya'nın Arapgir'i ilçesinde, ikinci sınıfı Ankara'da ve üçüncü sınıfı da Yalova'da okuyarak başladım. Yalova Lisesi'nden mezunum. 79-80'de de Ege Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdim ve 85 yılında da oradan mezun oldum. Şimdi tabii ondan sonra ne yaptınız derseniz hani araya biraz iş hayatı giriyor ama sadece eğitim kısmını e, evet bu soru da halledelim çünkü çok yani e, an, evet, evet hikaye anladım. var peki sonra, hemen şeyi e, soracağım e, çok e, özür dilerim <gülüyor> bu mühendislik isteği vardı onu onu anladım biraz önceki evet. sohbetimizde de ama e, jeoloji bir özel bir seçim miydi? Yok şöyle mi geldi? E, o yıllarda hatırlıyorsunuz fen dersleriniz iyi olunca e, ya mühendis ya doktor oluyordunuz sosyal taraf edebiyat tarafınız da iyi olunca öbür bölümlere sosyal bölümlere gidiyordunuz. Ben herhalde 10 tane falan mühendislik yazdım yani madem, mütebücü, inşaat, jeoloji özel bir şey yoktu esasen e, ama hani gitmekten e, memnun Bunu oldum. Severek oldum. De, de okudum tabii, diye Severek anlıyorum. okudum ve severek gittiğim bir yerde çünkü e, jeoloji biliyorsunuz hem bir ana bilim Tabi. Aynı zamanda da mühendislik. Bil. O yüzden e, benim hayatımda da çok etkili olmuştur orada kazandığım perspektif. E, Ege Üniversitesi çok e, iyi bir üniversiteydi o yıllarda. Hala mutlaka e, öyledir. Çok güzel bir kampüsü vardı ve e, olanaklarımız bizim fazlaydı. Yer bilimleri fakültesi yani 160 öğrenciye 40 öğretim üyesinin düştüğü bir e, yerdi. Şu anda birçok üniversitede iyi. bu oranı bulmak aşağı Zor. yukarı e, imkansız. i̇mkansız. Yani mesela bir e, örnek vermem gerekirse kişi başı bir mikroskop e, düşüyordu ve biz orada mineraloji derslerini falan alıyor, rahatlıkla evet, yapabiliyorduk. Güzel. İşte Her hafta sonu e, araziye çıkmak için bize ayrılmış özel ringler, e, otobüsler e, vardı ve hocalarımız çok açık, çok değerli hocalardan e, e, ders evet. aldım. Ve okudukça ısındık yani aslında e, sınıf olarak. Doğru, hani, doğru. Okudukça biraz daha fazla ısındık. Belki bugünler için bir cümle kurmam gerekebilir. Ben e, jeoloji mühendisliğine başladığımda ilk araziye çıktığımızda bir hocamızdan şunu duydum. olup karşılan konuşmaz. Önce gider, inceler, bakar, elindeki çekiciyle tabakaları kırar, ondan sonra analiz eder, modeli kurar ve olayı çözdükten sonra konuşur. Şuruk belki bugünlerde çok karşıdan konuşanlara da değil mi burada karşıdan <gülüyor> <gülüyor> e, konuşmayan kalmadı çıkmadan, peki evet <gülüyor> selam göndermiş olalım doğru böyle. doğru, evet. doğru. Ee, peki ama onun akabinde bir yani hem mesleği yapma var ama e, farklı eğitimler de var çalıştığım yerlerden mi girelim yoksa iş, iş hayatını sonra yapalım, yapalım. Okay, İstersen tamam. biraz eğitimden ee, devam edelim eğitimde şöyle işte 89-90 yılında benim ilgi alanlarım çok çok değişikti zaten yani tarihle özellikle politik tarihle çünkü 70'li yılların politik atmosferinde e, ilk gençliğimizi e, geçirdik, o zamandan olan bir ilgi. Sonra e, iyice arttı. O zamanları herkesin devrimci olduğu, evet, e, çokun sıkı devrimci evet, olduğu zamanlar. Zaman, yani. Ben bir ara hani bir program şansım olursa sol nedir, sosyalist nedir ve e, devrimci nedir e, üzerine de küçük bir şey söylemek isterim belki bugün e, sırası gelir. Yani devrimcinin aslında sağı solu olmaz. Etrafındaki ortamı dönüştürmeye, daha iyi hale getirmeye, o ruhu taşıyan insanlara e, verilir. O zaman tabi sokakta biz hani pencereyi açıp baktığımızda e, sol akımlar vardı ama hani şimdinin anlaşıldığı bir şey, gibi mı? bir sol e, değil. Bambaşka bir ruh vardı. O yüzden o devrimci ruhu hala e, taşıyorum ve bundan da çok e, mutluyum. Çok güzel e, yani. Bu okuma şeyi biraz e, arttı yani arttı derken çok e, o zaman nasıl yapalım eğitimle iş arasında ama şöyle Cumhuriyet Hadi. Kitap Kulübü'nden ben... Bu ikisi birbirine e... biraz karışacak zaten. Karışa. Biraz karışacak, karışacak. Yani şimdi Okey. bu akşam her şey karışacak. Evet. Ben o dönemde Muş'ta çalışıyorum yani mesleğimi yapıyorum ve doğallara kitapçı falan pek yok o zamanlarda. Cumhuriyet'in bir kitap kulübü vardı. Çok yararlı bu kulüptü. Oradan kitap getirtiyoruz. E, kolilerce böyle sürekli getirtirip okuyorum falan ve çok e, o zaman birçoğunun ismini bilmesem de çok değerli e, tarihçilerin çok değerli Türk hocaların kitaplarını getirdiğimi fark ettim. Birkaç ismi de isterseniz almak isterim. İşte tabii, İsmail tabii, Hakkı tabii, tabii e, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ömer Lütfu Barkan, Mustafa Akta Halil İnalcık, e, Fuat Köprülü, Franz Babinger, Paul Wittke gibi hani Ernst Werner gibi dünya çapında e, Tarihçilerin kitaplarını okumuşum. Sonradan bunları e, anladım ve bu şey uzayınca okuma e, serüveni e, Stefanos Yerasimos vardır. Çok değerli bir tarihçidir. Az gelişmişlik sürecinde Türkiye adlı üç ciltlik bir eseriydi. Biz öyle tanıdık onu. Onun da Paris'te olduğunu biliyorum ve ona bir mektup yazdım. E, çalışmak istediğim konuları anlattım. işte Türkiye tarihi buranın jeopolitik konumu, gelecek vesaire. Nereden aklına geldi mektup yazmak? Ee, Yeresimos'un kitabını bitirmiştim ve benim hani ilgi alanlarıma en yakın o olduğu için bir de Yeresimos'un Marxist olduğunu biliyorum. Hani kitabının ön sözünde de şu yazar, Marx'ın çok güzel bir lafıdır o, sadece yaşayanlardan değil ölülerden de çekeceğimiz var. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Yeresmos çok güzel karşıladı benim mektubumu, işte transkriplerimi falan istedi ve beni Paris'te Paris 8 Üniversitesi'nde Diplom etüt Approfondi yani derinleştirilmiş etütler <gülüyor> diploması, doğa denen e, şeye kabul etti. E, onun da bir üstünde bölüm başkanı jeopolitik hocası Yves Lacos var. Yves Lacoste jeopolitik alanında çok önemli bir isimdir e, Avrupa'da. Yeresmos da Fransa'da Grand Rechercheur, büyük araştırmacı diye e, geçer ve ben Onların yanına gittim. Peki Fransızca? Ama heh, onu söyle. Kerime <gülüyor> Fransızca bilmeden. <gülüyor> i̇şte yani Fransızca yani benim çok matematik ilgili. Matematik falan e, değil ki bu. Yok değil tabii. Fransızca çok ilgili olduğum bir e, yani çok sevdiğim bir dildi. Ortaokulda falan Fransızca ama tabii hiçbir şekilde yeterli bir şeyden bahsetmiyoruz. Ee, İzmir'de bir buçuk yıl Fransız kültür e, merkezinde Fransızca ders aldım. Bu da tabii ki hiçbir şekilde e, yetmedi. E, Paris'e ilk gittiğimde e, beş ay kadar sanıyorum, günde beş saat yoğunlaştırılmış Sorbonda yoğunlaştırılmış bir e, Fransızca kursuna katıldım. Ama bunlarla bile biliyorsunuz tam olarak e, öğrenme çok şansınız zor. yok. Konu çok, çok derin çünkü. Tabii yani çok yani. çalışmanız lazım. Öyle başladım e, Paris'te. Tabii eğitim hayatı derken hani... E... ...en formal eğitimlerden de burada bahsedeyim değil mi? Yani tabii ki. yok değil. yok tabii ki. Şimdi Paris'te şöyle bir şey var. Ben Paris 8 Üniversitesi'nin öğrencisiyim o zaman. Ve Auditör Libre diye bir statü var. Yani bir Paris Üniversitesi'nden ki onlar numaralıdır biliyorsunuz. İşte bir Paris, iki Marie Curie, Sorbonne vesaire. Öğrenci olduğunuz zaman diğer üniversitelerde de... ...dinleyici olarak derslere katılabiliyorsunuz. Ve ben bu alanı çok iyi değerlendirdim. Yani önüme gelen bütün derslere katıldım ne bileyim Milan Kundera geliyor konuşuyor ona gidiyorum. Sormun işte Yankevič konuşuyor ona gidiyorum. Mazyo işte Lacan seminleri veriyor ona gidiyorum falan. Bu süreyi çok ıı, iyi geçirdim ve kafamda şöyle bir şey oluştu ya. İnsan sadece öğrenmek için okur. Kariyer için okumaz. Bu bunun için küçük bir anım var isterseniz onu da burada anlatayım. Tabii, Sabah tabii. ben sabahlıyordum Paris'te saat 6'da falan yatıp 2'de kalkıyordum neredeyse. Bütün 3 yıl böyleydi. Fransızlar ya güven güneşi hiç görmüyorsunuz falan, <gülüyor> görmüyorsun dediklerinde ben de siz de aydan mahrum kalıyorsunuz diye espri yapıyordum. <gülüyor> o dönem tabii başka bir dönem yani bir anlamında Fransız Komünist Partisi'nin toplantılarına gidiyorum. Anarşis Federasyonu'na girdim, bir sene orada çalıştım. İşte bir Küba'ya ambargoyu falan boykot ediyoruz. Başka bir mod, başka bir e, hayat. <gülüyor> e, metroya gidip sabah, o sabahladığım zamanlarda çıkanlara şunu soruyordum. <gülüyor> ''Niye koşuyorsunuz? Yani nereye yetişiyorsunuz?'' Deden koşuyordu, baban da koşuyordu ve bir şey olmadı. Yani sen koştuğunda da bir şey olmayacak. Bunu direkt söylüyordum oradaki insanlara. Yani herhalde ruh halini tahmin edebildiniz. Bugün aslında seçtiğimiz parçalardan bir tanesi Willi Dixon'ın ''Walking the Blues'' Oradaki sözlerin de bununla çok alakası çok, var. Evet, Yıllar evet, sonra evet. da hani man slow down, <gülüyor> yeah, <gülüyor> you'll get there. Çok doğru evet. son parçamız oldu. Onda, o, onda evet. şu anda aklıma geldi evet, ee, söylemiş olayım. Ee, Yeresimos'la ilk buluşmamı söyleyeyim. Ee, Sorbon'un önünde Balzar Cafe denen bir yerde bana randevu verdi Yeresimos ve e, buluştuk kahve içiyoruz. Ben anlattım ne istediğimi. Ben dedim buraya diploma almaya ve kariyer yapmaya gelmedim. Niye geldin o zaman dedi. Benim çocukluktan beri tek bir hedefim e, oldu, dünyaya dair kimseden almadan, çalmadan, tekrar etmeden, kendime dair ne zaman bir orijinal fikir üretebileceğim, yani bu birikime, bu donanıma acaba ne zaman ulaşacağım, bununla uğraştım ve e, o yüzden de buraya da kafamdaki soruları çözmeye geldim, Türkiye tarihine dair soruları çözmeye geldim. Geri istedim, benim için çok e, önemli değil, zaten bir mesleğim var e, yaptığım. Çok şey yaptı, etkilendi e, yeresi, Moskla, e, ve e, birlikte başladık. Bu arada küçük bir anekdot var, onu da söylemem belki gerekir. Metro ile gidiyoruz biz işte, sendönüye, bazen de beraber dönüyoruz. Benim yanımda tabi okuldan kızlar oluyor, genç kızlar falan ben de sürekli Yeresimo'su orada sıkıştırıyorum işte o öyle miydi böyle miydi ne zaman az gelişmiştik şöyle mi oldu böyle mi oldu falan Yeresimo'su da bizim öğrencilerle ilgileniyor yanımda bir arkadaşım var çok sevdiğim Kemal Divanlı şimdi Kanada'da psikiyatr o şey demişti çok ilginç bir saptamadır ne acayip dedi sen onun yerinde olmak istiyorsun o da senin yerinde Yeni olmak olmuş. istiyor çok güzel çok ya, güzel Çok. evet süper hikaye sevgili Kemal'e de buradan sevgilerimi selam gömüyorum. evet anmış olalım Evet, kulaklar için nasılsın? Kulaklar Evet, dinliyorsa belki dinler bizi Kanada'dan. Dinletiriz. Evet. Yurt dışından pek dinleyen var mı? <gülüyor> var var, evet, yurt. var var. Takip ediyoruz, evet. Yurt dışından dinleyenler var. Kanada'da bunların arasında evet. Paris'teki eğitim kısmı aşağı yukarı bu kadar. Dersleri verdim, Tezide epeyce bölümünü yazmıştım. Fakat sonra birisiyle tanıştım ve Amerika'ya gittim. Oradan Los Angeles'a. Oradan devam ediyor. Şimdi isterseniz ee, bir örgü. müzik arası verelim, okay. ee, ama döndüğümüzde Los Angeles'tan okay. başlayalım olur mu? Okay. Oh. Ee, bugün parçalarını sevgili Güven Günler seçti. Evet. Sekiz ee, tane parçamız var. Ee, birinci parçanın e, hikayesini de dinleyelim. Senden anonsun da. Evet. Ee, Mark Ribbon'un bir parçası Kübalarla birlikte yaptığı. Çok çok özel bir hikayesi yok ama parçayı dinlerken arkada gelen böyle e, tık tık diye gelen bir klavye sesi var. Latin e, Hı -hı. klavesi. Hı -hı. Hani ona odaklanıp... E, Simplicity is a highest form of sophistication. Yani bas sadelik aslında sofistikasyonun en yüksek biçimidir. Içim. Evet. Perspektifiyle bu parçayı dinlerseniz arkadaki çok sade bir perküsyonun parçaya ne kattığını daha net görebiliriz belki. Peki. Aurora Ampekin diyeceğiz. Ampekin evet Mark Ribot ve Los Gubanos'dan gelecek. Şimdi biz parçaları sevgili Güven Güner'den alınca ben kayıtları yaparken tabii parçalar hepsi birbirinden müthiş ama oldukça da dingin parçalar Seçmişsin. Evet. Ee, şimdi senin bu o güzel hikayelerinden çok uyuyacak parçalar yani. Evet. Evet. Peki o zaman dinliyoruz. Evet. Gelsin bakalım. Sonra Los Angeles'tan geri dönüyoruz. Evet. Evet sevgili laflayacağız dinleyicileri. Kaldığımız yerden keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz sevgili Güven Güner bizi kırmadı. Ahmet'in de başta söylediği gibi çok kısa bir sürede evet. organize olduk ve bu kaydı gerçekleştiriyoruz. Çok heyecanlı dolu dolu bir program olacak. Şimdi eğitim hayatı dedik. Tabii ilk soruda genelde bitirirdik ama Güven'in eğitim hayatını bir soruya sığdırmak mümkün değil. Los Angeles'ta kalmıştık. Evet. Hemen oradan devam edelim. Zaten eğitim hayatıyla, iş hayatıyla i̇ş hayatı ile iş hayatı birbirine çok işliyor. Ya eğitim hayatı bilmiyorum. hiç bitmiyor, anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü öğrenmeye aç ve öğrenme e, odaklı. odaklı bir hayatım var. Evet. Ee, onlara da ayrıca değineceğiz ama biz Los Angeles'ta kalmıştık. Belki Oradan neler oldu, ona bakalım. şey de burada söylemek lazım. Yani hani benim bu uzun yıllardan veri e, geliştirdiğim felsefi arayış ya da yaşam arayışının sonunda geldiğim nokta şu hayat herhalde iki şekilde yaşanıyor. Bir hedef odaklı hayat bir de a learning experience yani öğrenme deneyimi olarak hani buna sonlu bir hayat yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Artık tercihi herkese bırakıyoruz. Sonlu bir hayatta hedef odaklı mı daha anlamlı yoksa öğrenme deneyimi olarak yaşamak mı daha anlamlı? Benimki öğrenme deneyimi olarak Çok oldu güzel. yani biraz rüzgarın arkasında. Biraz da hedef odaklı olunca <gülüyor> hedefe geldikten sonra bir sonraki ne olacak diye bir sıkıntı var. O, o, yüzden... o hedefe de hiç gelinmiyor maalesef. Evet. Orada evet. kaçırılan nokta felsefi olarak şu. Hedefe ulaşırken geçirilen değişim hesaba alınmıyor. Yani hedefi koyduğunuz andaki ruh haliyle aradaki zamanı atlayıp hedefe ulaşsak bu tatmin edici bir şey olabilir. Doğru. Fakat hedefe ulaşırken o kadar fazla deformasyona uğruyorsunuz ki Tabii. artık o hedefi başta koyan adam değilsiniz. değilsiniz o yüzden evet. de tatmin edici Doğru. olmuyor diye düşünüyorum. Ya hedefler de çok farklı oluyor bir birbirinden. Yani yani neyi hedeflediğiniz de çok önemli Tabii. aslında. Şunu da belki söylememiz e, gerekebilir. Şimdi lise çağındaki çocuklara bu çok soruluyor ve çok bir eleştirel tonla söyleniyor. Yani e, ne olacağını biliyor musun? Hayatta bir hedefin yok. Valla 17 yaşındaki insan hayatta ne olacağını e, bana sorarsanız bilemez. Yani vardır böyle bilen insanlar ama herkes değildir. O yüzden onları da çok sık boğaz e, etmemek lazım. lazım. Benim Hı. onlara söylediğim en sevdiğiniz işe kendinizi verin. Canınızla, canınızla verin. verin. O yol sizi mutlaka uh, bir, yerle, bir yere götürecek e, götürecektir <gülüyor> diyorum. Doğru, çok güzel. Ağzına sağlık. Evet, Los Angeles okay. diyorduk. Los Angeles'ta California State Üniversitesi, Northridge'te e, yine İngilizce e, kursu alarak e, başladım. Bu kez e, bir buçuk ay ama o zaman e, beraber olduğum arkadaşım zaten Amerikalıydı. Onun için gitmiştim Amerika'ya. E, onunla beraber yaşadığım için daha hızlı öğrendim. işte. TOEFL sınavlarına falan girdik, onları aldık vesaire. Ben Paris'e de çok düşük bir bütçeyle <gülüyor> gitmiştim. O düşük bütçeyi burada <gülüyor> söyleyelim mi bilmiyorum ama <gülüyor> tabii, tabii, Sor tabii, tabii. sorbonun parasını ödedikten... Herkes öbiden... zannediyor ki çünkü ee, milyarlar cebine koydun e, öyle gittin öyle bir durum yani. yok. Sorbonun parası 8000 franktı. 9900 franktı unutmuyorum onu. Onu ödedikten sonra bir aylık ev kirasını ödediğimizde cebimize 600 frank kalmıştı. Bu da 100 dolar şey, aşağı yeri, yukarı yani. o zaman. Amerika'ya da işte birkaç iki üç bin dolar gibi bir param vardı. Onu da yarısını kursa verdik. Doğal olarak hemen işe başlamak e, zorundaydım. Dok işçisi olarak e, işe başladım ama bu eğitim kısmında bunu sonra anlatacağız değil mi? E, bu kısmı. California State'te bir, bir buçuk ay iki ay kadar e, İngilizce kursu. Ondan sonra da ee, Janin medya management'da okuyordu. Ben de yine hocalardan rica edip bir yıl, evet, bir yıl e, sinema dersleri e, aldım. Orada çok değerli dersler. Özellikle bu sanat sineması ve Amerikan sinemasının ayrımları işte international broadcasting, hmm. cultural imperialism falan. E, işte Pierce College'da işte, semboliklojik yani yine önüme ne geliyorsa yani <gülüyor> merak <gülüyor> ettiğim konular <gülüyor> öğrenmek e, tarzında e, o kadar Amerika'daki eğitim. eğitim. Tabii şirkette çalıştığımız zaman bir takım eğitimlere gönderler. Tabii Çok tabii şey o ayrı o ayrı. Lazım. O ayrı. E, peki sonra Amerika macerasından sonra hemen Türkiye'ye mi dönüş var? E, aslında bu, orada yaşıyordum ve evet. en son... E, USC'de yani University of Southern California'da o Amerika'nın en iyi 20 hmm. üniversitesinden birisidir. Ben Critical Thinking in Philosophy bölümüne kayıt yaptırmıştım. Yani Postmaster bir programdı o. O yaz buraya geldik ve ben babamı kaybettim. Evet. Ve ondan sonra da artık Amerika defteri uzun gibi. sürdü o. Ben gitmedim falan sonra başka şeyler oldu. Burada bu kaldım. Eğitimin içine bir de bu doklarda falan çalışma var. Evet. Yani şimdi dinleyiciler de biraz burada hani iş hayatıyla da eğitimi de birbirine sokalım. Çünkü çok bunlar bir arada yürüyor. Yani. Doklarda çalışma nasıl bir duygu ve nasıl bir iş var orada? Önce dokun ne olduğunu söyleyelim. Oldu. Hani şeyin Ruhdum filmi miydi? Marlon Brando'nun <gülüyor> Evet. Ee, evet, neydi filminde rıhtım bir şey Hı -hı. dok normalde aslında deniz kenarında Hı -hı. yük boşaltma şeyidir fakat bizimki deniz kenarında olmamakla beraber bir departman storun doku yani ne yapıyoruz orada Türkçesi hamallık Hı -hı. yani büyük miktarda malzeme geliyor stora taşınması gereken ve bizim sırtımızdan tonlarca yük geçiyordu o döneme dair enteresan olan tabii dokta kim çalışır o zaman asgari ücret herhalde bir 5 dolar no, falan, falan saatine işte biz de 3-25 falan <gülüyor> yeah. e, alıyoruz. Hmm. Yani toplumun en alt e, kesimi. Bunların birçoğunun e, cezaevi geçmişi var. var. Birçoğu genk e, üyesi. üyesi. E, çoğu siyahi, e, Vietnamlı, e, Meksikalı tarzında. Ben çok güzel hatırlıyorum e, o zamanı daha sonradan fotoğrafçılık konusuna geleceğiz ama o zaman fotoğraf çekmiyordum keşke bir fotoğraf makinemi olsaydı ne da kareler, boktaki şeyleri çekseydim evet. tabi sabahları biz orada bu siyahi arkadaşlarımız şey getiriyordu portable müzik sesi hiç unutmuyorum Temptation'ın uh, Papa was a rolling stone onu koyup dans ediyorlardı yani, evet. falan. Bir yandan dans edip bir yandan işte birbirimize şeyi atıyoruz. Sonra iki gün sonra bakıyoruz bir tanesi yok. İşte çete savaşında gitmiş falan tarzında. Enteresan bir deneyimdi doğrusu. Nasıl ilişkiler? Nasıldı? <gülüyor> Çalışanlar arasıyla. Ee, Amerikalılar çok ilginç bir millet yani Şimdi benim söylüyor. çok ilgimi çekemez. Mesela sorayım. bir anekdot anlatabilirim yani Doğru. Steve vardı o şey derdi. Devlet hani bir gün benim evimden silahı almak için hani bana gelirse ben asla silahımı onlara vermem. Kendimi korurum çünkü ağızlarını her açtıklarında yalan söylüyorlar tarzında. Böyle çok birey bilincinin çok yüksek olduğu oldu. o ülkeyi kendilerinin kurduğuna dair bir alt bilincinin olduğuna o. dair bir şey vardı onlarda. Sert bir ülke Amerika, ya, tabii, çok çok sert taka. bir yer, yalnız bir yer yani bizdeki gibi böyle tanıştığın gün kaynaşma tabii falan ki, mümkün pek yok. Daha sonra bir karanlık odada çalışırken bir arkadaşım vardı Jeff ve bir pazar günü ben ona telefon açtım dedim ki ne yapıyorsun Jeff gelsene buraya. Why e, dedi, hani, niye geleyim dedi. Bu, bu <gülüyor> soruyla hayatımda ben ilk <gülüyor> defa karşılaştım ve ya muhabbet edelim demeye çalıştım. Tabi muhabbetin İngilizcesi de olmadığı için, işte we can have some conversation gibi saçma sapan bir şey söyledim <gülüyor> herhalde. Yani Amerika'da birisini böyle arayıp, ya gelsene biraz laklak lak edelim gibi bir şey, bir yok, şey yok. yok. Evet. İlişkiler başka çok başka. Çok çok doğru bir doğru. tespit. Amerika'da bir arkadaşım vardı, mimar. Senelerce mücadele etti. Amerikan vatandaşlığı almak için, çalışma izinleri için, şunlar bunlar. Bir gün diye Türkiye'ye döndü, aradı beni. <gülüyor> Dedim hayırdır, bu kadar mücadele bu kadar. Ya dedi, niye döndüm biliyor musun? Bir gün koltuğumun altında bir şeye şarap aldım ve çok yakın bir arkadaşıma gittim dedi. Kapıyı açtı dedi. Şaşkınlıkla karşıladı beni. Dedim oturmaya geldim dedi, sohbet etmiş. Bizim dedi bir Aranjmanınız var, bir point mı yaptık dedi? Yok dedim, ya kusura bakmayın başka bir zaman geliyoruz evet. bana dedi. Aynen böyle. Ve o gün Türkiye'ye dönmeye karar verdim dedi. Tabii, kesinlikle. Evet, çok ilginç. Çok ilginç, evet. Ya buradaki gibi böyle. Hani. Yok tabii canım, Atilla evde mümkün mesin. değil. Hadi bu akşam bir şey yapalım evet. beraber falan, böyle bir evet, şey yok evet. yani. Buna dair bir şey var belki aklıma geldi, şimdi konuştukça tabii anılar da camlanıyor. Karin diye bir kız vardı. Bu kız Lübnan kökenliydi ve yalnız yaşıyordu. Bize sık gelirdi o zamanlar. Ve sürekli bu Amerika'nın yalnızlığından, eve sürpriz olarak kimsenin gelmemesinden yakınırdı. Ee, bu kız Lübnan asıllı yani anne babası ve babaannesi falan. Bizden söylüyorum. Ee, evet. Evet. Sonra o yaz o Lübnan'a gitti. Tabi Lübnan'a gidince işte gece saat 2'de kapıyı çalmadan gelenler sürekli <gülüyor> bir yere davetler falan. Döndü Eylül ayında yine bize geldi. Ya dedi, çok sıkıldım dedi. Herkese de habersiz geliyor. Kimse kapıyı çalmıyor dedi. <gülüyor> bir an yalnız kalamadım. Ben o zaman ona şunu söyledim. Karin dedim bunun ikisinin sentezi henüz dünyada bulunamadı. Doğru. Evet. evet. Ya kapıyı çalmadan geliyorlar <gülüyor> <ya>, buyur ediyorsun <gülüyor> ya da şu anda uygun değilim henüz seninle bir randevulaşmadık diyorsan da yalnız kalıyorsun. Evet. Çok doğru. Çok İki ekstrem doğru. uç. İki ekstrem uç evet. Öyle. Fakat biz yani bir Akdeniz ırkı olarak. Başka bir şeyiz ya. Başka bir şeyiz yani. Tabii. Haberli de habersiz de birbirimize haber vererek veya vermeyerek yani. hiç önemli değil. Daha çok bu kaynaşan bir ırkız. Kesinlikle. Hı. Evet. Şimdi güveni bulmuşken bu aslında bu soru enteresan bir, bir fikir. Yani bir soru çağrıştırdı. Ben de biz bu yani er geç herkes Amerika gibi olacak mı bir, bir günde? Yani bu bireysellik çünkü Hani Türkiye özelinde düşünürsen de 50 sene öncesiyle bugünün Türkiye'si de çok farklı. Tabii tabii. Avrupa'da yani İtalya, İspanya'da Şimdi, çok farklı. Ve 100 e, sene sonra biz de Amerika gibi mi olacağız acaba? Bizim o bahsettiğimiz dönemlerde henüz e, internet ve e, cep telefonu yoktu. Yok. Yani şu anda bambaşka bir yalnızlıkla Olur, karşı, da, karşı evet, karşıyayız. Doğru. O yıllarda ben şunu diyordum. Hani bu miksi, bu şeyi istiyorsan sentezi İspanya'nın güneyi, İtalyan'ın güneyi kısmen bir alternatif şey. e, olabilirdi. Fakat sonra bambaşka bir şey oldu. Ben geçenlerde bir lisede, özel lisede felsefe dersi veriyorum. Orada herkesin telefonunuzu çıkarın ve screen time yani ne, ne kadar evet. zaman geçiriyorsunuz diye bakın dedim. Bunlar 17 yaşındaki çocuklar. Max 11 saat, minimum çıkan da 5 saat çıktı. Vay vay vay. Yani... Hani bu bağlamda sorunun da aslında cevabı, cevabı aslında biraz evet. de doğru. değişmiş oldu. Doğru. Böyle bir yere doğru maalesef Gidiyoruz. gidiyor dünya. Evet. evet. Doğru. Aslında burunda e, büyük ülkelerin e, insanların nereye doğru gideceğine dair yönlendirmesiyle alakalı icat ettikleri e, kullanım araçları da çok büyük faktör. Evet. Yani bir cep telefonu gibi bir şey çıktı. Tabii haberleşmenin haricinde inanılmaz insanları yarıyor. bununla vakit geçirerek Geçinmek, yalnızlaştırmaya tabii. götüren bir sistem oluşmaya başladı. E bu çok bilinçli yapılarak bir şey. Mutlaka. Belki. Kesinlikle. Mutlaka. Bir de şöyle bir cephesi de var tabii. Şimdi normalde işte uluslararası ilişkiler, kültürlerin birbirleriyle birbirlerine kapı açmasını biz 70'li 80'li yıllarda çok desteklediğimiz fikirlerdi. Evet. Son dönemde açıkçası ben bu düşünceden uzaklaştım. Çünkü Teknoloji, yani bir defa teknolojide yapılacak her şey yapılacak. Ona bir şey yapamıyoruz. Ama teknolojiye çok hakim e, bir kültürü buna henüz hakim olmayan bir kültüre açtığınız anda burada bir cultural exchange, kültürel değişim falan olmuyor. olmuyor tabii. Yani bunu en iyi herhalde Spotify listelerinden e, bulabiliyoruz. Geçenlerde en son müzik dinleme haritasına baktığımda tüm dünyada %80'le rap diğer tüm müzik türlerini ezmiş, ezmiş durumda yani. Evet. yani sizin çocuğunuzun bir Gürcü ezgisi, bir Rus melodisi, işte bir İtalyan Napoliteni evet, falan tamam. büyüme şansı Mümkünlü. kaldı. Şimdi böyle baktığınız zaman burada bir kültürel açıklık değil de kültürel bir kapanma söz konusu evet. ve bir kültürün Doğru. diğer kültür üzerindeki Tâhküm hegemonyası, şey tahakküm var yani Doğru. net olarak. Doğru. O yüzden e, bunun aslında şöyle bir şeyi vardır. Biz biliyorsunuz siz de aynı yaşlardayız ve 70'li yıllarda tek kanallı e, şeyde, televizyonda. televizyonda. Evet, Şimdi bir soru sorsanız tek kanallı televizyon mu kültürü daha çok geliştirir yoksa çok kanallı mı? Herkesin cevabı çok kanallı olacaktır ama tartışılır ama gerçek öyle değil. Öyle değil tabii evet yani biz çocukken pazar günleri Erol Pekcan beyefendi cazdan dinlerdik salı günü yurtdar sesler korosu evet. öbür gün hafif batif müziği işte pazar günü cowboy sineması çarşamba akşamı romantik bilmem ne sineması falan dünya sineması gibi evet. çok daha geniş bir kültüre Kü akses yapabiliyorken şimdi çok kanaldan seçme seçme şansı olan bir kuşak tek bir kanalı buluyor ve tek bir müzik Doğru. tek bir film e, janrını e, dinliyor bu da tartışılması gereken bir şey. e, Doğru. enteresan konulardan bir tanesi Doğru. Doğru. Tabii Doğru. Bir, bir de şöyle bir şey var şimdi e, Güven'in bahsettiği Muş'tayken dedi bir kolilerle kitap getirttim dedi yani ulaşılabilirlik kolay değil bugün ise çok kolay ulaşılabilirlik var ama içerik ve, ve, yok. ve ne aldığımız çok önemli tabii artık. Eskisi gibi hiçbir şey alınmıyor. Ve biriktirme bir yok, yerden. birikmiyor hiçbir şey çünkü. Çok çabuk geliyor ve çok çabuk uçuyor bence. Evet. Bende olan bir deformasyondan söz edeyim, çok fazla CD, DVD ve kitap vardı bende. Yani o zaman oturduğum iki artı bir ev kiraydı ve bu hepsinin toplam bedeliyle ben o evi satın alabiliyordum o Hı. kadar net bir şey söyleyebilirim. yani 4000'e yakın CD, işte 3000 tane DVD, 5-6000 tane de kitap yani. Bunların alım değerlerini hesapladığım zaman, zaman Doğru. o evi e alırlar açıkçası. Doğru. <gülüyor> CD'ler herhalde buharlaşmadı diye düşünüyorum. Buharlaşmadı. Kitapları bir yere bağışladım. Hı. Çok sevindiler. Okuyacaklarmış gibi inşallah okurlar. <gülüyor> Çünkü evde artık yer, yer kalmamıştı. CD'ye dair aslında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi o zaman Amerika'da 11 dolar civarındaydı. Böyle bir dolara da vardı CD'ler ama... Kulüpler vardı. Dolardır kulüpler esas. vardı. Bravo. <gülüyor> ee, onu aldığınızda şimdi 11 doları verdiniz ya ona. ona yani bu CD'den ne kadar çok fayda sağlarım hmm. gibi. Yani dinliyorsunuz pek de beğenmiyorsunuz parçalar ama... Ya acaba kaçırdı mı bir daha dinleyeyim falan tarzında. CD'lerde de hep böyle bir iki parça falan çıkar... Neden sonlar da dört ve yedinci sırada olurlar böyle evet, bir sat evet. tamam mı Dörde şey. katılıyorum Nedir evet. mesela? Bilmiyorum. O, o da ilginç o, o vardır e, bir, şey. bir Şimdi arkasını okursunuz, onun tarihini okursunuz, kimler çalıyor, ona bakarsınız falan. Şimdi ben 90'lı yıllarda böyleydim. Kendimdeki deformasyondan se söz ediyorum. Sonradan bir iPod çıktı. Ben de derste bu CD'leri kullanmak istiyorum. Ya yani evinize misafir geliyor akşam ve ona hani müzik dinletiyorsunuz misafir gittikten sonra CD'leri toplamak, sofrayı toplayıp temizlemekten daha uzun sürüyordu. Böyle tuhaf bir Doğru. şeydi. iPod çıkınca ben bir servet ödedim. Çok pahalıydı o zaman. 160 GB olanı. Büyük olanı aldım ve bunların büyük bir kısmını onun için atlardım. Oh dedim ne güzel. Hani onu çalıyorsun, bunu çalıyorsun. Şimdi sonucu söylüyorum. Ben 90'lardaki bir e, caz, e, caz e, grubu herhangi bir grubun müzik elemanlarını hangi enstrümanı çaldığını hepsini sayabilirdim size. Şu anda hiçbirisini sayamıyorum. E tabi normal. Çünkü iPod'dan e, artık şey yok. Dinliyoruz. E, tabii. E, tabii. Bu, bu mesela bir deformasyon. Aslında. Ben daha kötü bir Mizim. deformasyon söyleyeyim. Kendimle alakalı o zaman. Şu anda söyleyince fark ettim. Aa, Swiss Jazz evet. var. Radyo. Radyo. Ee, sabah açıyorum. Hı. Akşama kadar onu dinliyorum. Evet ancak biri geldiği vakit 40 yılın biri bir tane plak koyuyorum. Bir plak daha koyuyorum. Bir bakıyorum ki devamlı kalkıp plak koyuyor kaldı. Tekrar kapatıyorum ve süs çasa devam ediyorum. Evet. Orada ne çaldığını bile bazen. İşte o da evet bir böyle bir arka plan müziği haline geliyor belli evet, bir şeyden sonra. Evet, evet. Yani şunu fark ettim ki mesela plakları sürmüyorum. Uzun zaman oldu. Alayım ben onları orada. <gülüyor> <gülüyor> Atilla yeni taşınırken onların üzerinde çok büyük. Tabii bir başka fiş. deformasyon da sizin de high-end merakınız var. Bende de var güzel bir müzik sistemi. Ben çok uzun hmm. yıllar direndim MP3 dinlememeye. Yani çünkü müzik kalitesi ciddi bir şekilde azalıyor. Öyle. Hani fotoğrafta bir TIFF vardır, bir de ee, JPEG aynen. vardır enformasyon kaybı var. Yani normalde bir wav WoW formatında Format, flak formatında. Yedi, 3 dakika süren bir parça yani, aşağı değil. yukarı 56 megabayt falan tutar. Ee, 3-4 şey megabayt. Şimdi diyorlar ki ben dinliyorum ve fark göremiyorum. İyi de bu 53 megabayt enformasyon. Nereye gitti? Nereye gitti mi? Bu bir yere gitti. <gülüyor> Ona halen direniyorum. Özel bir sistem koydum. Evet, Duvarların içinden kablığı geçirterek arkadan falan. Hala eski, eski şeyi ama. Eski, old school, güzel. Diğeri yani tabii de. önemli çünkü istediğiniz aynı anda buluyorsunuz. E, tabii o her şeyin bir şeyi var. Yani bedeli, yeri bedeli var. var. Bedeli yani. de var, bir yeri yani. de var evet. Ee, onu hani iyi kurgulamak lazım. Peki müzik dedik o zaman bir müzik arasında gidelim mi? Evet. Ee, gene sevgili güvenin seçkilerinden evet. gidiyoruz. Ee, Bamako, Bamako, Bamako diyeceğiz. Roosevelt iyi bir tromboncu. Evet. Ee, o da Tumanidi Abatümete ile beraber. Ben aslında Afrika Mali e, Cazıyla e, Mali Mali, Mali Afrika Cazıyla e, Desert Blues diye bir albüm vardı belki e, bilirsiniz ya da Ali Farkature. Ture Ray Kurdlam Ray yapılan evet. o zaman tanıştım ve çok çok e, ilgimi çekmişti bu adamın çaldığı Tumanin'in çaldığı enstrümanın adı zannediyorum Koro ya da Kora gibi bir şey çok ilginç bir parça çok ilginç bir parça evet, e, bir parça. E, evet. peki parçadan sonra Sohlete'de birlikteyiz. birlikteyiz. Evet. Thank you. dinleyicilere. Tekrar sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili Güven Güner. Amerika'dan döndü. Babayı kaybetti. Babaya selam olsun buradan. Evet, selam. Babanın ismi neydi? İzzet. İzzet. Beyefendi. İzzet beyefendi de e, fikirlerinden ve duygularından dolayı enteresan bir kişilik evet. Ona anlattık evet. O zaman <gülüyor> küçük bir anada e, <gülüyor> babama gelsin. Ben ortaokulda e, hocaları <gülüyor> E, yeterli bulamıyordum yani iyi anlatmıyorlar <gülüyor> işte yani kitap götürüp ya yanlış anlattım falan demişliğim var e, ablam veli toplantısına gidiyordu ve ona şikayet ediyorlarmış sürekli asi <gülüyor> dik başlı <gülüyor> ve ukayla diye üç kelime yani bu bana bütün hayatım boyunca arada söylenmiştir bir defa babam gitti e, geldiğinde dedi ki sen dedi böyle dedi konuşmaya devam edecek misin dedi yani derslerde hocalara itiraz vesaire. Ben de edeceğim dedim. Bak dedi o zaman dedi şöyle yap dedi. Hep 10 al dedi. 10 alırsan dedi kırar notunu ve 8 yapabilirler ve sana bir şey olmaz dedi. Ama da 6 alırsan dedi notunu kırıp 4 yaparlar dedi. Karar kalırsın. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Zaten e, baba da duruşundan dolayı Türkiye'nin muhtelif. Görmediği müdürüle... yeri kalmamış. Evet. kalmamış. Oralara şey. göndermişler. <gülüyor> evet. Aynı şey. Zaten meyve ağacın altında düşüyor. Çok sağ düşmüyor. Evet. Doğru. Babam Suruç'ta yine banka müdürüyken, işte hükümet o zamanki arıyorlar Ankara'dan bir kredi verilmesi isteniyor. O da usulsüz olduğu için vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyorlar ki seni süreriz. Daha, da nereye ki, Sur daha nereye sür? Suriye 12 kilometre daha nereye süreceksiniz <gülüyor> diyor. <gülüyor> Çok güzel. Çok iyi. <gülüyor> Işıklar içinde olsun. olsun Işıklar sağ içinde olsun. Evet. Peki döndün ve burada bir neticede Türkiye'de. Bir... Döndüm daha önceden e, tanıdığım bir arkadaşlardan biz bir iş yapıyoruz. Bizimle bunu yapar mısın? Yani bu işi yönetir misin? Sen bu işlerden anlıyorsun gibi bir teklif geldi. Bu da bir outdoor advertising. Yani Taksim'de bir 9 metre direk üzerinde büyük bir televizyon ekranı e, var. O zaman bu önemli herkes için. Çok iyi mi? hatırlıyoruz. Tabii tabii evet. evet aynen. Yani bunun bir tane daha olanı dünyada New York Times Square'da evet. olan e, evet. var. Ben de olur dedim. E, o şirkette e, çalışmaya başladım. Bana bir ev verdiler e, Florya'dan. Ve çok mutluyuz yani oradan canlı yayın yapıyoruz falan. İşte noktaya kapak olduk. E, arayanlar var. İşte pop sanatçıları arıyor. Bizim klibimizi çeker misiniz? Öyle bir dönem ki... Burada şöyle bir şey eklemek isterim. Ee, bir kitap vardı. 17 Paranoid Survive diye. Yani yalnızca paranoyaklar ayakta kalır. Mike Johnson olabilir yazarı tam hatırlamıyorum. Orada 10x değişimi diye bir şeyden bahseder. Yani 10 çarpı 10 kat değişir. Bu dünyada çok ender olan bir dönem ve Türkiye'de bu değişimin yılı bana sorarsanız 95'tir. Yani spesifik tarih spesifik. verebilirim. Hem analog'dan dijitale geçiş... ...hem Türkiye'de tek kanallı televizyondan... ...çok, çok kanallı geçiş. İşte cep ben telefonlarına tabii, e, yavaş yavaş gelmesi falan. Cep Belki. telefonu. Yani Bende bir tane vardı o zaman. E, böyle antenli. E, çaldığında herkes ona bakıyordu. Evet. Yani, enteresan bir dönem. <gülüyor> bu Sahra Antensizlik e, e, Evet oldu. aynen öyle o kocaman olanlardan. <gülüyor> e, orada şöyle bir şey var. Yani bu sanatçılar... E, ...neden işte Metin Şentler, Deniz Arcak... E, ...ne bileyim Sabahtan Murat Birsel falan herkes arıyor... ...klip çekelim falan tarzında... ...acaba niye beni arıyorlar diyorum... ...yani başka klip çekecek adam mı yok... ...ama yok o zaman... Evet. ...yani bir tek kişi varmış... E, e, ...klip çeken o yıllarda... ...yani öyle değişim dönemlerine... ...denk gelmek bence çok çok... E, ...önemli... E, o şirkette çalışıyordum. Daha sonra şirketin sahipleri benim biraz fazlaca öne çıktığımı ve kendilerinin <gülüyor> geride kaldığı gibi tuhaf bir gerekçeyle yerime başkasını almak istediler. Yani ben bundan haberdar oldum. Birileriyle görüşüyorlardı. O sabah hiç unutmuyorum. Florya'da işte bir hürriyet gazetesi aldım ve iş ilanlarına baktım. Enteresan bir ilan var. Yani entelektüel altyapısı olan liderlik meselesini işte bilen bunu iyi anlatan gibi. Evet Amerika'da böyle eğitimlere ben katılmıştım. Şirket gönderiyordu böyle yerlere. Ama hani böyle bir iş olduğunu, training diye bir sektör olduğundan falan çok şey değildim. Haberdar değildim. Özgeçmiş gönderdim. Beni çağırdılar. Gayrettepe'de bir e, yer. Bilge Erengül diye bir hanımefendi var. Ve şirketin sahibi profesör doktor Arman Kırım. Sonradan çok yakın dost olduk ve e, kaybettik e, kendisini. Fed Training diye bir şirket kurmuş. Ve DC Gardner diye bir İngiliz lisansıyla e, çalışıyorlar. Ben tabii mülakata hazır gitmedim. Yani üzerimde deli bir ceket, işte kafamda bir bere, saç sakal falan tarzında <gülüyor> <gülüyor> orada enteresan olan Bilge Hanım'a şey dedim. Yani ben dedim yıllardır zaten bedava bu işleri şey yapıyorum. yapıyorum. Yani okuyup okuyup anlatıyorum. Üstüne <gülüyor> Siz, <yapabiliriz>. <gülüyor> para veriyormuşsunuz. Daha, daha güzel yaparım. Daha falan. iyi yaparım. <gülüyor> ya Bu özgüven nereden geliyor falan geçmiş derken Paris'te benim beraber çalıştığım hoca çok prestijli bir isim Stefanos Yeresmos deyince zaten Bilge Hanım Aa falan dedi ve hemen Arman'ı çağırdı. Arman geldi. Arman Kırım çok özel bir insandır. Böyle sıra dışı şeyi çok sever. O zaten hiç uzatmadı. Hemen başlayalım falan dedi. O dönemde Center for Leadership Studies Türkiye'ye getirmişler. Bu da Situation Leadership diye bir modeli anlatan Paul Hursey diye bir adam. Kenneth Blanchard'la beraber yapıyorlar. Sonra ayrılıyorlar. İşte onun Uluslararası Certified Trainer oldum. Sonra bu CLS'i Türkiye'de kurduk. Epeyce bir eğitim vermeye başladık. Ee, çok eğitimin yoğun olduğu yıllar o yıllar bankaların, finans sektörünün patladığı yıllar ve MT'ler alınıyor Tabii. ve MT'lere programlar yapılıyor ama böyle 40 gün, 50 gün, 60 gün falan tarzında e, çok uzun programlar şu anda çok değerli e, yani üniversitelerde rektör olan, dekan olan profesör olan finansçıları bizde evet, yani. e, biz çalışıyordu e, iki bu yıl bu da, isimler kim ya? Kerem Alkin oradaydı. Ömer Lalik oradaydı. Sadi Uzunoğlu, Uğur Civelek yani hakkını yemek istemem ama birçok isim var. Yani o dönem finans piyasasının en yani finans piyasasının en önemli en birikimli isimleri bir yandan FE training'de eğitim veriyordu. Veriyor yani 40 tane falan hocamız vardı bizim. Biz de merkezde yönetici olarak hem ders veriyoruz hem de işte bu işleri organize ediyoruz. Sonrasında benim bir fikrim vardı yani Center of Excellence e, olsun yani Avrupa'nın en iyi eğitim şirketi olalım Arman ise bunun alıcısının çok fazla Olumlu olmadığını yani. hani daha e, ortalamanın daha çok kabul gördüğünü dair fikri vardı belki de zaman Arman'ı haklı çıkardı onu da buradan e, analım Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sonrasında ben ayrıldım şirketten ve Timos diye kendi firmamı kurdum. Timos ismi enteresan bir isimdir. Yani Bunu özellikle soracağım. koyduğum bir şey. Şimdi modern insan akıl ve istek çarmıhına gerilmiş bir insan. Yani modern insana öğretilmiş olan bu. Yani aklını kullanarak isteklerini elde etti. Yani bu cümleyle özetleyebiliriz. Şöyle bir analoji isterseniz kuralım. Dalda bir elma var ve sizin canınız elma istiyor. Aklınızı kullanırsınız. İşte bir sopa falan bulursunuz. Bir takım e, ...aparatlar bulursunuz, o elmayı düşürüp yersiniz. Böylece aklınızı kullanıp isteğinizi elde etmiş olursunuz. Hmm. Buraya kadar e, süreç normal görünüyor. Fakat sorun şu, ertesi gün canınız bir daha elma ister. Ne yapacağız? Bu durumda <gülüyor> elma mı sizin üzerinizde zafer kazandı... ...yoksa siz mi elmayı daldan düşürerek zafer kazandınız? İşte burası çok ciddi bir tartışma konusudur. O yüzden Platon'un kullandığı bir kavramdı. İnsan akıl ve istek diyalektiğinde doyamaz, mutlu olamaz. Çok Üçüncü güzel. boyut vardır. O da Timos'tur. Timos insanın hesapsız, hesapsız, çıkarsız, fütursuz, geleceksiz ve bir hiç uğruna davranabildiği boyutudur. Bu boyut tehlikeli de olabilir. Nasıl? Ee, kullandığınıza bağlı. Bağladım. Yani bu kadar çıkarsız hesapsız davranışın sisteme uyum sağlaması da doğal olarak zordur. Ama insan o eylemlerde doğar, doyar. Yani bir anlamda maneviyatın da en yüksek formlarından evet, biristir evet. aslında. İlginç. Çok derinliğe olan bir şey. Evet, evet. Sonra onu trademark yaptım ben. Evet. Bana kayıtlı bir marka. Ve kendi adıma, kendi şirketimle şirketlere de ders vermeye başladım. Yani şirkette ders vermenin aslında basit bir e, kuralı var. Bir, e, ders verdikten sonra çıkan insanlar, yani ders bittikten sonra ya keşke bitmeseydi. Diyebiliyorsa. Diyebiliyorsa. Yani Cumartesi günü saat 6'da çıkmak istemiyorum diyen katılımcı ben gördüm. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu önemli bir şeydir. İkincisi de hani bir daha bu konuyu dinlemek istersem tekrar aynı insandan dinliyorum derse bundan hem çalışanlar hem şirket doğal olarak mutlu oluyor. Doğru. Ve fayda sağlıyorsunuz açıkçası yani. Çünkü herkesin ilgi alanı farklı. Belki onlar da çalışsa 10 senede o birikime ulaşabilirler. Fakat siz buna zaten çalışmışsınız Sen ve çok kısa bir sürede bunu öğretiyorsunuz. Bu kısa dönemli eğitim vermenin metodolojisi çok çok farklı. Mutlaka, mutlaka. O, yani kısa dönemde o, nasıl yüksek şey, verim alırım. Alırırım. Ben bütün e, şeyimi ona göre e, geliştirdim. Daha çok e, liderlik eğitimleri, belki bu konuya da gireriz yani. Türkiye'de çok uzun yıllardır tartışılan ve bir türlü çözüme bağlanamayan hmm. bir konu. Liderlik eğitimlerini çok geliştirdim. E, o dönemde yine Center for Creative Leadership vardır. E, dünyada çok e, ünlüdür bu firma. Non-profit bir organization, hmm. organizasyon. E, Washington Post'un ratinglerinde CCL bir numaradayken Harvard eğitimleri yedinci sıradaydı. Yani Oo. böyle bir ölçü ha, verebilirim. Evet. Çok. Güçlü. Onların tamam. Barcelona'da düzenlediği bir eğitime gittim. Bir anlamda kendimi de benchmark ediyorum yani. Onların hocası mı, iyi biz mi, <gülüyor> İyiyiz. <gülüyor> yani hocalar için çok büyük bir fark söyleyemem ama kullandıkları database tabi bizden çok daha gelişmişti. Yani dünyanın tüm menajerlerinin feedbackleri ve hani fikirleri orada. Böylece. Belki burada ekleyeyim, Muş'ta bu çok okuduğum dönemde iletişim yayınlarının beş yıllık bir çağdaş liderler ansiklopedisi vardı, onu tamamen okumuştum. Liderlik bana hep ilginç gelen bir konu. Ee, dinleyicilerimiz için şunu söylemek isterim, yani liderlik konusunda uğraşmak ve bunu anlamak istiyorsanız lidere değil, onu izleyenlere bakın, o zaman her şeyi çok daha rahat anlarsınız. Güzel. Ee, bu böyle devam etti. Yani 27 yıldır aşağı Hala yukarı. Devam, devam ediyor aktif olarak, bu iş, aktif devam, olarak devam ediyorum. Pandemi de sadece abi, online ki, yapmadığım için bir ara oldu ama Hı. şu anda da aktif olarak firmalara e, devam ediyorum. Bir de Düşünme Yöntemi diye bir program geliştirdim. Ondan daha sonra. Ondan daha, daha, daha var, sonra bahsedelim. Peki bu t nasıl nasıl hani, daha fazla bilgi almak isteyen dinleyiciler varsa nasıl ulaşabilir? E, Güvengüner.com web sitem web sitesinden bilgi alabilirler. Poym, bilgi alabilirler. Bir tamam. de Instagram'da Tin Club İstanbul Club. diye bir sayfa tamam, var. Süper. <gülüyor> Peki, Peki. Bir parça arası verelim. 3. parçaya geliyoruz. Evet. History de l'amour. Bu parçaya evet. dair bir şeyler söylememi Tabii. isterseniz bunları ben e, üç kişi çalıyor. Orada Javier Colina, e, Bandolero, Josemi Carno ve Şimdi İspanya'da biliyorsunuz flamenko konusuna daha sonra geliriz. Müzik bir aile işi. Yani bu Antonio Carmona, Josemi evet. Carmona, Habichula evet. ki Dave Holland biliyorsunuz evet. ünlü basçı, basçı. Habichula ailesiyle çok güzel bir e, albüm kaybetti. Hands diye buraya da geldi canlı olarak seyrettim bu aile e, gitarının parlak sesiyle kendileri yapıyorlar gitarı hmm. ve parlak sesiyle tanınıyor zaten ha, onu gitarı kendi gitarlarını tabi evet. bunlar gitar yapan bir aile habişülü ailesi ve zaten José Mikarmano'nun gitar tonunda hemen belli olacak evet. e, Bandolera'da bu kahon denen e, enstrümanın ilk çalanlardan e, çok çok iyi bir kahoncu e, Historia Deu Nomor herkesin bildiği bir parça fakat evet. bu üç kişinin e, çalışması e, hakikaten enteresan evet Peki dinleyelim. Parçadan Peki. sonra birlikteyiz. Evet, sevgili laflıacağız dinleyicilerim sevgili konumuz Güven günlerin seçmiş olduğu birbirinden keyifli parçalarla sohbetimiz devam ediyor. Şimdi eğitim hayatı dedik birazcık iş hayatı kariyer dedik ama o kadar dolu dolu hikayeler var ki şeyi iş hayatını çok bitiremedik. yavaş yavaş hobilere geçeceğiz ama tam parçaya gitmeden önce güven düşünme yönteminden bahsediyordu. Evet. Bunu biraz önce konuştuk programdan yani, önceki sohbetimizde. Yani. Ee, orada da çok enteresan yapılmış bir iş var. İstersen birazcık oradan bahsedelim. Olur. olur. Şöyle bir yerden gireyim. Şimdi bizim bu daha önceden şirketlere e, yaptığımız iş, işte, hayatı ...training denen bir e, sektör yani Amerika'daki adıyla... ...ve çok kısa dönemli yoğun etkili programlar e, düzenliyorsunuz... ...ve bunu anlatıyorsunuz. Bu aslında bir anlamda show business gibi bir şeydir. Yani bir anlamda e, entelektüel derinliği olan stand-up yapmaya çok benzer grubun asla sıkılmıyor olması gerekir hmm. ve sizin çok çarpıcı örnekler kullanmanız gerekir aynı zamanda backgroundunuzun da sağlam olması yani e, silahları kuşanırsınız ama zırt pırt da çekmezsiniz gerekli olduğu zamanlarda o çok özel bir şeydir yani bir hani e, ders anlatmanın dışında bir şeyden e, bahsediyorum bir etki bir impact e, yaratıyor Kutlatan. olmanız lazım onda ki. tabii orada kaç kişi varsa onu böyle <gülüyor> evet avuca evet, tabii yani tabii Saatine tabii. bakmayacak yani e, benim aynen. ölçüm odur yani e, saate aynen. bakmayacak. Telefonuna işte, bakmayacak. Tuvalete gitmek isteyince <gülüyor> gitmeyecek biraz daha kendisini tutacak falan unutamayacak vesaire o etkiyi yaratmanız evet, lazım çok öyle bir sektör. Şimdi tam burada bir şey e, söylemek isterim. Etkileme ile öğretme arasında çok ciddi bir fark var. Yani ben bunu yaparak öğrendim. Hmm. 500'e yakın şirket ve 70-80 bin kişilik bir deneyim üzerinden hmm. rahatlıkla konuşabilirim. Yani o kadar geniş bir kitleye hmm. ders verdim. Siz etkileyebilirsiniz. Yani insanlara şunu diyorum ben. Youtube'da bir konuşmacı gördüm, işte bir TEDx konuşmacısı gördüm. Çok beğendim, şahane falan. Peki ne öğrendin dediğimde hmm. düşünüyor ve hiçbir bir şey, şey sormayamıyor. O zaman bunun ne anlamı var? Bu soru üzerine çok yoğunlaştım. Ben o arada bir Çin atasözü karşıma çıktı. Çok parlayan öğretmenin ışığı, öğrencinin gözünü kamaştırır. Hmm. Bir daha güzel. bakalım. Çok, çok parlayan öğretmenin ışığı, öğrencinin gözünü kamaştırır. Harika. <gülüyor> Bundan sonra bu böyle benim işte bir ilk 10 yıl sonrasında falan çok ilgimi çekti bu. Yani tamam biz konuşuyoruz, etkiliyoruz çıkanlar işte harika diyor Güven Bey şöyle anlattı diyor ama ben bununla ilgilenmemeye başladım. Yani benden etkilenmelerin hiçbir esprisi yok hikayenin sonunda. Acaba onlar ne öğrendiler? O zaman sahnedeki rolümü ittikçe aşağıya çekmeye başladım. Mesela bir örnek vereyim akıcı konuşma diye bir şey var ve Türkiye'de çok popüler bu. Akıcı konuşma öğretmenin düşmanıdır. Yani akıcı duraksamadan konuştuğunuz zaman siz şov yaparsınız. Dinleyici bir beyin molası bile veremez. Şeylerin üzerinde düşünme şansı bile olmaz. Müzikte bile var bir es vermek. Evet. Hatta Flemenko'da suslarla. Suslarla. Evet. Onu konuştuk biraz Bu, önce. Biraz önce konuştuk. Böyle olunca programı tekrar dizayn etmeye başladım ve dizaynı çok tersten bir yerden yapmaya başladım. Yani ben ne anlatacağım değil de benim programım bittiğinde çıkan insanlar ne desin? Yani onların ağzından hangi lafın çıkmasını ben istiyorum? Önce onları yazmaya ondan sonra oradan geriye gelerek programı dizayn etmeye başladım. Ve bunun korkunç bir etkisi oldu. Yani 20 sene önce dersime giren insanlar da o örnekleri rahatlıkla hatırlıyorlar. Evet. O kadar ağır bir şey söyleyebilirim. Sonrasında nasıl acaba insan yetiştirebiliriz? Yani nasıl olur da biz bu öğrenmeyi çok kısaltabiliriz? Çünkü bizim eğitim sistemi netlikle verimsiz bir sistem. 12 sene sürüyor ve çıkan çocuk hiçbir konuda hiçbir şey bilmiyor. Yani bu olmaz. Yani 12 yıl bir adamı Tabii, bir şeyde tabi mi? tutup yani. hala ona bir şey öğretemiyorsan burada çok ciddi bir sorun var. Değişmesi gereken çok net bir metodoloji var. Öğretmenlerin de kendisini anlatım anlamında çok değiştirmesi lazım. Yani sınıf düzeninin, oturma düzeninin her şeyin değişmesi gereken bir e, sistemden çok aslında doğru. bahsediyorum. Böylece yeni bir program hazırladım. Yani bence Türkiye'de, dünyada da kısmen öyle ama Türkiye düşünme denen şey tamamen bitmiştir. Yani hiç kimsenin derin düşünmeye, yani hiç kimse çok iddia oldu tabi ama tabi derin evet. düşünülmedi. Hmm. Yani batı, doğu, iyi, kötü, evet. doğru, yanlış gibi, polarize yani bir iki uçlu kavramlarla ya o ya bu gibi düşünmeye zorlanmış bir topluluk. Bu şekilde öğrenmenin olmayacağını anladım ben. Yani böyle öğrenilmez. O zaman ne yapabiliriz diye bir soru ortaya çıktı ve... Ona Düşünme Yöntemi ismini verdim. Daha popüler ismi Think Club. Think Club biliyorsunuz Düşünme Kulübü demek. Klubu. Bu da benim siyasi geçmişimle alakalı. Türkiye'de öğrenci hareketlerinin ilk düşünme macerasının başladığı yer Fikir Kulüpleri Federasyonu. FKF'dir. Biraz da ona bir göndermin, göndermin selam olsun güzel. diye yaptım aslında. Şimdi programı çok kısacık anlatayım. Tabii, tabii. Metodolojik olarak Hı -hı. en azından dünya değişiyor bunu biliyoruz ama insan eğilimleri değişmiyor. Yani biz doğuyoruz bir ailemiz var arkadaş ediniyoruz arkadaş kazığı yiyoruz, küsüyoruz barışıyoruz, eğitim alıyoruz iş kuruyoruz, iş batırıyoruz hastalanıyoruz vesaire vesaire. Bu aslında insanlık tarihinin başından beri herkesin yaşadığı işleri. Şey. Yani. O zaman şu soruyu sormamız lazım. Bizden önce bu sokaklarda kimler koştu? Ve bu koşanlar Aynı sorunlarla nasıl baş ettiler, nasıl eğilimler gösterdiler. Şimdi tam burada bir e, örnek onu çözünce e, burası çözmüş oluyorsunuz. Evet, yani ilginç bir dizayn bu, evet. bir örnek çok güzel yerine oturacak diye düşünüyorum. Antik Yunan biliyorsunuz çok büyük bir uygarlık ve hani hala bugün bile biz o filozoflardan bahsediyorsak 2500 sene önceki bu onların ne kadar önemli şeyler ürettiğini gösteriyor. Şimdi biz de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz işte fikir mutlaka kitaptan gelir gibi tuhaf bir şey var ya o zaman şu soruyu onlara sormasını istiyorum antik Yunan'daki insanlar ne okudular da acaba bu kadar fikir <gülüyor> ürettiler demek ki fikir üretmek sadece kitaptan gelen bir yani. şey değil bunlar doğa filozofları biliyorsunuz doğa ile baş başa kalıyorlar ve kendi güçleriyle dünyayı açıklamaya çalışan e, insanlar. Şimdi bu uygarlık daha sonra Barbarların işte yukarıdan saldırısıyla yok oluyor biliyorsunuz, ee, bitiyor. Şimdi e, bu Platon sonrası dört tane akım vardır felsefi akım bu. Burası her şeyi açıklayacak bir e, şey. dört tane akım. Bunlardan bir tanesi Septikler yani şüpheciler, bir tanesi Kinikler. E, köpeksiler diye çevriliyor ama birazdan daha net e, anlatırım bir diğeri epikürcüler e, hazcılar diye geçer bir diğeri de Stoacılar ya da sundurmacılar diye geçer. Şimdi şöyle düşünelim çok güzel bir uygarlık yarattınız ve bir takım adamlar geldi vahşice bu uygarlığı batırdılar böyle bir durumda nasıl eğilimler taşırsınız bu dört felsefi akım aslında size bunu anlatır septikler şöyle derler ''Ya çok güzel bir şey yaptık ama bir günde bitti. O zaman bundan sonra yaptığımız her şeyden şüphe duymalıyız, hiçbir şeyden emin olmamalıyız.'' Olmalıyız. diye bir eğilim geliştirirler. Kinikler, bunun temsilcisi biliyorsunuz Diyojen, Sinoplu Diyojen, bizim evet. hemşerimiz. Hı hı. Bir fıçının içinde yaşamasıyla e, meşhur. meşhur ve İskender'e de gölge etme başka isten, istemem Sen. diye dediği e, söylenir. Diyojen şöyle diyor, ya madem ki bu dünya bir hiç, iç Diyojenin iç tarzında, bu dünyada ancak köpek gibi yaşanır. Hiçbir uygarlık kurmaya gerek yok. Kurduğunuz uygarlık bir gün pat diye bitebilir. İki. <gülüyor> Stoacılar ise program, e, inşallah buna engel değildir diye düşünüyorum. Biraz, da. Biraz daha değil, bir, bir, bir şey. Bir şey. varsa e, düzülmek, neye yarar üzülmek? <gülüyor> bu stoğacılığın <gülüyor> özetidir. Yani hayatta başımıza kötü şeyler gelir, Asıl olan bu kötü şeyleri trajik bir hayat kavrayışı olarak alıp metanetle, vakurla bunlara karşı koymaktır. O yüzden Romalı devlet adamları, İngiliz devlet adamlarının idolojisi haline gelmiştir. Birçoğu da hayatını intiharla e, bitirir. Epikür ise son yıllarda özellikle pandemi sonrasında e, yaygınlaşan bir eğilimin belki ilk habercisi. O da yine bu yıkım sonrasında yaşadığı hayal kırıklığından şöyle bir eğilime e, geçiyor. Ünden ve politikadan uzak dur, devlet işleriyle uğraşma, evet. kendine benzeyen insanlarla kenara çekil. Şu anki durum. Evet. Şimdi de herkes böyle Öyle aile de. aile evet. hani daha Aynen. doğa içinde evet. anlaşacakları insanların yanında. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Madem ki bir felaket karşısında, açacağımız eğitimler bunlar, o zaman bugünü uyarlayalım bunu. Mesela çok aşıksınız. Ee, ya da bir şirkette işte çalışıyorsunuz çok mutlusunuz patron sizi aynı anda bir günde pat diye işten atıyor ya da sevgiliniz sizi aldatıyor ya da pat diye terk ediyor Telgün. hangi eğilimleri yaşarsanız bir daha tekrarlayalım ya madem ki bu dünya bir hiç, hiçbir şeyin değeri e yokmuş bir daha aşık olmayacağım diye işte içkiye falan kendinizi <gülüyor> verebilirsiniz öyle değil mi? Tabii. ya ben ya. bu kadar uğraştım bu kadar değer verdim meğerse her şey değersizmiş diye diyejan tarafına kayabilirsiniz ya da kendinize benzeyen insanlarla değil mi kenara çekilirsiniz. Ya da hayat böyle. Eğer bu yaraları almak istemiyorsan hiç aşık olmayacaksın. Olursun. Hiç işe girmeyeceksin. Çünkü işe girmek aynı zamanda atılma paketini aşık olmak aynı getiriyor. zamanda terk edilme, aldatılma gibi paketleri beraber getiriyor. Genç kuşağın tarihten öğrenmesi gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa dan danakand savaşı kaç yılında oldu? Efendim işler önesansın nedenlerini ne? bunlar değil. Değil. Olayı kavramak. Hikayenin esasını bilebilmek. Bu geçmişten ne alacağımız konusunda ben 3 disiplin kullandım. Bir tanesi tarih. Tarihte çığır açan yani dönüşüm yaratan devrimci uğrakları seçtim. Felsefede ise bize yol gösteren parlak noktalar. Yani işte her felsefeci yok mesela programda Spinoza, Kant yok ama Hegel mutlaka Abi. var. E, Platon o anlamda mutlaka var. var. E, Nietzsche mutlaka Aha var. Yani bizim günlük sorunlarımızı çözebilmek için bilimden, e, tarihten ve felsefeden nasıl besleniriz anlamında bir program bilimden de yöntemi aldım. Yani bu hep söylenen bilimsel yöntem. Bazen istiyorum yani bilim adına konuşan tüm akademisyenlere hani bu bilimsel yöntem nedir? Hani bir anlatsanız da insanlar da anlasa <gülüyor> diye bir programı belki yapmak lazım. Tabii ki programın içinde yaşanmışlıklar özellikle mizah, sanat, sinema vesaire bunları da mutlaka var. Böylece en az nasıl yapabilirim dediğimde 40 bölüm çıktı. Bu 40 bölümü de şuna göre seçtim. Yani bugünün insanı bir defa okumuyor. Yani biz evet. ne yaparsak yapalım genç kuşak okumayacak. Okumuyor, Bunu unut. Doğru. O yüzden genç kuşak üzerine kitap okumuyorsun falan diye yüklenmeyi de biz bırakalım. Başka öğrenme kaynaklarından alıyorlar ama geçmişten mahrum olmaları e, ilk defa aşık olup e, bir yara aldığında genç bir çocuk bunun kendi başına ilk defa geldiğini zannediyor. Halbuki tarihsel mirası evet. üzerine binebilir. Evet. Yani sen bu sokaklarda ilk koşan değilsin. Bizim, tabii ki. Senden önce bu sokaklarda koşanlar. Hani bu sadece aşk vesaire gibi konularda değil mi? Mesela vebayı incelerseniz evet. veba sizin hani pandemide ben bu programda vebayı daha önceden anlatıyordum. Pandemide bütün öğrencilerin beni aradı. Ya hocam dedi yani evet, aynısı, aynısı oluyor. Çünkü vebada da eğilimler belli. Ben, ben... Kaçmak Biliyorsunuz. E, Kapanmak, Kapan. e, kendini cezalandırmak flagasyonlarla, evet. dağıtmak, Bak. aşırı bir cinsellik, evet. aşırı bir şey. Neyse biz o dağıtma kısmına gelmedik aslında. Gelsek fena olmazdı ama belki. <gülüyor> <gülüyor> Böylece kırk bölümlük bir program yazdım. Yani bir kitap daha okumadan dünyanın bugüne kadar bize bıraktığı mirasa acaba sahip olabilir miyiz? Ve korkmadan orijinal fikir üretebilir miyiz? Daha sofistike sorunlarla baş etmek için iyi bir entelektüel altyapıyı nasıl verebiliriz? Evet. Programın şeyi şey buydu. Bu de. ee, birkaç defa ya. uygulama şansına evet. sahip oldum. Gerçekten e, programı bitirenlerde de hayatı değişmeyen insan çok olmadı. Pek evet. olmadı. Şahane. Evet. Hayatını değiştirmek istiyor musun Atilla? o kadar bana çok cazip geliyor ki şu anda güvenle anlattıkları. Evet Fakat, eğitim kısmı aşağı yukarı, yukarı bölüm, bu bölüm. kadar şu anda da bu programı vermeye devam ediyorum. Devam. Henüz hiç online açmadım ama inşallah biz bir, hmm. bir stüdyo kurdum. Evet bir kurdum yapacağım. Yani çok keyif aldığım bir şey değil tabii. Evet yüz yüze, yüze gibi değil tabii bir özellikle bir şey. bu konularda yani. Bir şey söyleyeyim mi ee, burada güven. Hmm, ben aidatma sektöründeyim ve projeler yapıyoruz. Hmm, bir sürü projede çünkü bu bir aydınlatma dediğimiz zaman bir temas gerekiyor ve bir yüz yüze konuşmak gerekiyor ve bir tasarım süreci var çünkü uzun toplantılar yapılıyor ve ben uzun toplantılarına katılmıyorum hı. çünkü hiçbir şey anlamıyorum yani yüz yüze göz göze bakmadan hı, hı, tabii bu ki. o elektriği almadan bir tasarım sürecinde bir yere geleceğinin yok, inancım hı. yok. Aynen. Dolayısıyla. Bu anlattıklarından eğer bir e, Zoom toplantısı gibi bir şeyden insanlar ne kadar acaba etkilenebilirler? Çünkü şu anda konuşurken bile hepimiz birbirimizin gözüne bakıyoruz. Evet, bu çok yani. önemli bir şey yani. Evet. Çok çok önemli. Bu çok duygu, orada bu sefer duygu yüklenmeye başlıyor. Mimikler yüklenmeye tabii başlıyor. Ki, ki. insan ilişkileri yani yüklenmeye şey. başlıyor. Altyapısı çok daha... Buna şöyle bir şey söyleyebilirim. Hı -hı. Şimdi... Bu yine öğrenmenin ne olduğuna dair yanlış bilgilerimizle alakalı. Yani öğre, öğrenmek, hı hı. öğretmenin not defterinden, öğrencinin not defterine enformasyonun transfer edilmesi değildir. Evet. Eğer böyle olsaydı herkes ders notlarından falan değil mi bunu öğrenebilirdi. Aynen. Öğrenme aslında orada herkesin işin içine katkı koyduğu, ...ve bir atmosfer oluşuyor. Bir öğrenme atmosferi yani, diye bir şey var. Evet. O öğrenme atmosferinde... ...herkesin katkısıyla havada uçuşan bir takım partiküller var. Hı hı. O partiküllerin size nüfuz etmesiyle öğreniyorsunuz. Aynen. Yani buna Hatta çok fazla öğrenmiş verebilir. Tabii. Birazdan konuya gireceğiz. Yani perküsyon... ...işte bir müzik aleti. Youtube'da şu anda dünyanın en büyük virtüözlerinin... ...bu aleti nasıl çalındığını size öğretiyor. Öğretiyor tabii. Ben video seyrederek bir şey öğreneni henüz e, görmüyoruz. Birazdan güzel bir anekdot anlatacağım buna <gülüyor> dair. Zoom nasıl kullanılabilir? Bence şöyle, dersi verirsiniz. Öğrenciler size birtakım sorular sormak isterler. Hı -hı. Soru. Evet. Yarım saatlik bir session yaparsınız. Soruyu sorar, cevabını Hı -hı. alır. Bunun içinde işte bir buçuk saat trafiğe, çok çok özür dilerim, gitmez. Evet. Bu şekilde kullanıldığında zoom efektif olabilir yani. ya da online herhangi bir evet, ilk ama aşamada değil ama. 8 saat, 16 saat, saat 2 yok. günlük programlar oradan mümkün değil etkili olması ki bazı öğretmenler karşı tarafın kamerası kapalı. Tabii adamın ne? yüzünü bile görmüyor. görmüyor. Yani orada böyle, mı onu bile Orada yani. hiçbir şekilde <gülüyor> öğrenme yok. Yani onu çok net söyleyebiliriz. Çok doğru. Ve herkes sıkılıyor toplantılarından, şirketlerden aldığım feedback'i sana söyleyeyim. Ee, aynen, 15 doğru doğru çok sürecek doğru. Toplantı 2 saat sürüyor. Yani yani aynen, herkesin söylediği aynen. bu. Kimse kimseye derdini anlatamıyor, anlatamıyor konsantre Kimse de olamıyor. Fikrini de algılayamıyor. Doğru. Ben, ben öyle hissediyorum. Öyle böyle. öyle yani. doğru evet. Aynen. Katılıyorum. Tabii bu bir hani bankacılık üzerine ve nümerik değerler üzerine bir şey olsa herkes birbirine daha rahat bilgi aktarabilir belki işte. Şu kadar para kazanıldı, bu kadar bilgiler oldu. Yani Dipte muhasebe dersi versem başka, yani. de evet, başka, şey, başka, başka bir şey de yani. Yine de süresinin sınırlı sınırı özel düşünüyorum. saat çok başka bir başka bir şey tabii. yaratıyorsunuz. Evet yine bir parça vakti geldi. Bu sohbetler ne kadar sürüyor Atilla? Sen bakıyorsun oradan. Valla şu anda 17. dakikadırız. 17. Dakikada, evet. Bayağı uzuyor. Uzuyor tamam, evet. Tamam harika. 4. E, parçaya gidiyoruz. Evet. Wolfgang Kafner ve Ufuk Yeniyusu'dan dinleyeceğiz. E, Tres Hermanos diyeceğiz. Yine tabii seni seçkin. Varsa bir. Varsa e, bir, bir hikayesi yok. yok tamam. ölçü olduğu için <gülüyor> Güzel. Benim özellikle evet. ilgimi çekmişti. Buna dair özel bir hikayem yok ama çok zevkle dinliyorum. Güzel, keyifli bir parça. Hep birlikte dinleyelim. Parçadan sonra kaldığımız yerden artık yavaş yavaş hobilere gir. Yani hobi diyorum ama seninkiler hobi olmaktan artık evet, çığarından evet, çıkmış çığırlar, hobiler diyelim. Evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> <biz> öyle diyoruz. <gülüyor> öyle <falan> diyoruz. <gülüyor> Aa, hep söylediğimiz bir laf var Atilla. Hani on parmakta on marifet, marifet diyoruz. Evet. Ee, sevgili Güven'in. O parmağının üzerine geçti. Geçti. Yani. Herkes ellerini atsın. <gülüyor> Yanındaki arkadaşına da söylesin, o da atsın. Öyle saysın o bileri. E, tres armonos diyoruz. Evet. harika sohbetin e, derinliğine dalmış vaziyetteyiz. Dinlerken sevgili güveni bizim de ağzımızdan sular akıyor. Bardakların rengi açık. İçinde birer tane buz var. Üzerinde üç maymun olan bir e, şişeden, şişeden akıyor. Sohbet ise bu şişedekinden daha hızlı akıyor. On parmakta on marifet dedik. Daha e, fotoğrafa değinemedik bile. Bir de e, sevgili güvenden dinleyeceğimiz fotoğraf hikayeleri var. Peki, Ama e, bir, e. bir pişmanlığını söyledi. <gülüyor> ben dedim Muş'a gittiğimde dedi. Keşke o zaman. Bak <gülüyor> kameram olsa. E, hayır. Bu yani, fotoğraf çekme e, merakım. merakım olsaydı dedi. Evet. Evet. E, fotoğraf şöyle başladı. E, oradan da yine bir selam göndermek isterim. Ayhan Ülkü e, çok değerli bir fotoğrafçıdır o zaman. İfsak, Afsak'ta, Afsat'ta Hı. çalışanlardan. Maden tetik aramadaydı. O Muş'a geldi ve fotoğraf çekiyordu. Bize bir anlamda anlattı ama biz ona devam edemedik. Yani Hı -hı. zenit makine vardı bizde falan. Öyle kaldı orası e, yarım. Daha sonra Paris'te bu... Ben yurtta kaldım orada. 14. Arondizman'da. E, residence onura diye. Burada e, master yapanlar. Yani lisans hmm. değil de lisans hmm. üstü. Lisans. Orada aslında müzikle de birazdan konuşuruz. Yani her ülkenin neredeyse alan altın çocuğu oraya gelmiş. Doğal olarak ben virtüözlerle bir arada kaldım. Hmm. İşte Kolombiya'nın altın çocuğu, hmm. Sadece Eduardo, ne bileyim Şili'nin altın çocuğu, Jorge, Obuacı Paris'te falan çalıyor. Bunlar var ve enteresan bir ortam burası. Çok uluslu. Aşağıda da bir fotoğraf laboratuvarı var. Baskı laboratuvarı. Ben dedim ki yani ben bunun baskısını öğreneyim. Hani fotoğrafı da çekmeyi de sonra öğrendim. Çünkü açıkçası şu anda kamera yok. Yani en azından paramız yok yani evet. şey almaya, kamera almaya. Orada baskıyı öğrendim. Bu arada genç dinleyicilerimize belki bir şey söylemek isterim. Çok fazla kariyer odaklı, çok fazla gelecek odaklı düşünüyorlar ve en ufak bir şeyle uğraştıklarında etraftan çok ciddi bir baskı geliyor. Ee, bu ne işine yarayacak? Bunda ne yapacaksın falan tarzında. Şimdi önce şu konuyu bir açıklığa kavuşturalım. İnsan işine yarayacak şeylerle uğraşmaz. Çok güzel. Yani bu okul içinde geçerli evet. bence. Yani okulda illa gelecekte lazım olacak şeyleri öğretecek diye bir şey yoktur. Okul insan yetiştirir. O yüzden onlara söyleyeceğim yani ne istiyorlarsa ve kendilerini sonuna kadar verirlerse oradan bir şey çıkabilir. Gelecekte bazen işe yarar, bazen yaramaz ama onun aracılığıyla bir takım karşılaşmalar olacaktır hayatınızda. Mutlaka. Onlar mutlaka sizde değişim yaratacaktır. Evet. Doğal olarak düşünmeyin yani bunları ve neye ilgi, ilginiz varsa onun içine e, bodoslama dalın. Benim diyeceğim o. Ben de bu baskı hikayesini e, çok sevdim. Karanlık O'da zaten biliyorsunuz çok cazip bir ortam, yani. ortam. yani. Yavaş yavaş fotoğraflar şey bildiriyor falan. bir şey oluyor <gülüyor> falan. ...önemli bir şey yapıyorsunuz... ...bilim adamı gibisiniz bir yandan falan... ...deney yapıyor gibi haliniz var vesaire... ...sonra Amerika'ya gittiğimde... ...işte bu dok işçisi olarak... ...çalışıyorum... ...sabah 8-2 arası ya da 7-2 gibi bir ara... ...oradayım... ...ondan sonra orada bir Los Angeles'ta... ...Super Image diye bir laboratuvar var... ...aynı zamanda fotoğraf da çekiyoruz... ...modellerden falan ama öyle basit düzeyde... ...bir de Dark Room diye bir yer var... ...oraya başvurdum, beni oraya aldılar... Ee, ...belki bir şey daha anlatmam lazım... ...Paris'in baskı alışkanlıkları... ...hani oturuyorsunuz ve güzel fotoğraf basıyorsunuz... ...kimse evet. sizin zamanınızı falan... ...sorgulamıyor... ...Amerika öyle bir yer değil... ...ben içeride basıyorken <gülüyor> Jeff vardı o zaman... ...ne yapıyorsun dedi burada fotoğraf basıyorum... ...bak dedi biz burada böyle çalışmıyoruz... Sandalyeye bir tekme attı dışarı çıkardı... ...kırmızı ışığı kapattı falan... Hani öyle bir çalışma sistemi gö gösterdi ki aklıma Charlie Chaplin'in modern zamanlarda ki yani o robota dönüşmüş fabrika işçisi <gülüyor> gibi bir hale geldi. Tabii çok yüksek bir standartta ben orada e, geliştim açıkçası. Ve o dönemin benim için en büyük şansı Ansel Adams'la e, tanışmak. Tabii fotoğraf ilgim çok yüksek. Paris'te de öyleydim. Neredeyse Fransız ve Amerikan kütüphanelerinde karıştırmadığım fotoğraf kitabı yoktur diyebilirim. Yani o kadar fazla kütüphanında zaman geçirdim. Bütün işte ustaları, fotoğrafçıları falan gördüm. Böyle bir e, dönem. Tabii baskıyı da hani çok yüksek standartta yaptığınız zaman... ...hazı çok yüksek. Yani ortaya başından sonra bir e, ürün çıkartıyorsunuz. Yani fotoğraf enteresan bir e, sanat o anlamda. Yani ta başından başlıyor. Sonuna kadar sürecin tek şeyi e, sizsiniz. Ansel Adams'ın sisteminde beni çok etkileyen şey şudur. Hani böyle boynuna fotoğraf makinesi asıp doğada fotoğraf bulmaya çalışan dinleyicilerimize özellikle söylemek isterim. Çok iyi. Böyle fotoğraf çekilmeyeceğini evet. söyler Ansel Adams. Fotoğrafı önceden görürsünüz. Yani bir fotoğrafı çekmeden hatta makineyi elinize almadan önce o fotoğrafı görmeniz, ayarları ona göre yapmanız Tam olarak istediğiniz fotoğrafı gözünüzde canlandırdıktan sonra ki, Ensel Adams'a pre-vizualizasyon diyor, ondan sonra deklanşöre basmanız gerekir. Böyle rastgele deklanşöre basınca fotoğraf doğal olarak olmuyor. E, burada, buradan buradan dijitalcilere de bir gönderme yapalım. E, Eline alıp dışarı e, çıkıyoruz. binlerce fotoğraf, fotoğraf çekmeyle çekmek. fotoğraf olmuyor. Olmuyor. Onu da şunu söyleyebilirim. Fotoğrafı önceden gördüğü halde bile çekemiyorlar. Bu da e, aslında da neyin şey, ne evet. olduğunu çok <gülüyor> net <diyor. diyor. gülüyor> gösteriyor. Şimdi sen Güven bunu söyleyince eskiden e, 36 tane filmi evet. e, Rulo'ya sarıp fotoğraf. hatta ben kendim sarıyordum dışarı çıkıyorduk. Ve her kareyi düşünerek... tabii ki kafan onu oluşturarak öyle deklanşlara basılıyordu çünkü orada 36 pozu pozun vardı. Evet. Bu çok önemli Bizim bir şey. Bizim standardımız şuydu yani 36'da 3 üç iyi fotoğraf çıktığı zaman başarısız Çok konu. Yani. Şimdi on binlerce fotoğraf, fotoğraf çekiliyor. Bir, bir tane çıkmıyor. <gülüyor> fotoğraf çöplüğü olmaya başladı çünkü orta yani. Orada ben tabii eve de bir fotoğraf laboratuvarı kurdum. Bir Dörst e, agrandizör vardı. Aslında onun da hikayesini anlatmak isterim. Bir agrandizör alacağız. Yine çok paramız Anladım. yok. <gülüyor> Classified e, işte sahibinden kom gibi bir yer ya orada sarı sayfalar gibi. Orada bir ilan gördüm. Dörst e, Rodenstock zannediyorum lensi oydu. 50 doları adam satıyor ve iyi. Gayet güzel. Neyse atladık arabaya gittik adamın evine. Bir oda var. Ve oda boydan boya fotoğraf ekipmanı dolu. Yani üç raf üst üste bütün odayı dolaşmış Hı. ve ben hayatımda ilk defa böyle bir hobi sahibi bir adam görüyorum. <gülüyor> ya dedim sen yani nesin hani profesyonel? <gülüyor> Yok dedi bu dedi, benim hobim dedi. Yani adamın hobi de değil e, evinin küçük odasındaki fotoğraf ekipmanı sayısı bizde foto yani ikinci el fotoğraf malzeme <gülüyor> satan adamın e, dükkanından daha zengin. O zaman anladım ki burada standartlar yüksek. İşte o laboratuvarı eve kurduktan sonra iyice artık işin şeyi çıkmaya başladı. Ben biraz fazlaca şey yaptım yani bu işin bokunu çıkardım mı diyeyim nedir işte makine alıyoruz fotoğraf makinesi diyafram acaba gerçekten 2.8 açıklıkta mı bunun kalibrasyonu doğru mu? Çok iyi. <gülüyor> herhalde bu mühendislik ve çözme merakı oralara bir şekilde <gülüyor> e, bulaştı. <işte. gülüyor> en son film tabanındaki sans film tabanındaki e, yoğunluğu yani al sayıs sans ölçmeye kalkıştığımda dedim ki senin aslında fotoğraf değil de başka şeyler <gülüyor> <herhalde> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ilgini çekiyor. E, Amerika'da orada çalışmaya başladıktan sonra bir e, deprem oldu bilirsiniz 94 Northridge depremi. Ben Northridge'te yaşıyorum zaten o zaman. E, yani bir jeoloji mühendisi olarak Kaliforniya e, e, Politeknik'e gittim. Epsantra'a baktım. Bizim caddenin altı e, yani. Şimdi konuştukça aklıma şeyler geliyor. C Oradaki hikaye de şu. E, Northridge depreminde 56-57 kişi e, öldü. Ve bizim apartmanın yanındaki blokta öldü onlar. Şimdi burada bir şey anlatmam lazım aslında. Benim kız arkadaşım Jen'in önce o apartmanda MEDOM apartmanından tutuyor evi. Sonra bir depozito sorunu yüzünden apartman menajeriyle araları bozuluyor ve bu da kızıyor evet. yani. Madem böyle bir sahtekarlık yaptın diyor ve gidiyor iki blok ötedeki başka bir apartmana. E, ve eğer apartman menajeri ona kazık atmasaydı Nasıl? biz şu anda yaşamıyor olacaktık. Yani bu program olmayacaktı evet. şu anda. O yüzden buradan şunu söylemek lazım. Başımıza gelen şeyin ne olduğuna asla ve asla o an karar veremeyiz. Ona sonrasında akan zaman karar veriyor. Evet. Doğru. Bu da böyle enteresan bir şey. Evet. Ve o depremden sonra işte bir Clinton'dı herhalde o zaman. E, o vardı değil mi 94'te? E, o geldi böyle bir 300 milyon dolarlık yardım paketi imzaladı ve bize 2500'er dolar bir para verildi. Evet. Ben de hayatımda ilk defa gittim onunla, Contax 167MT diye çok güzel bir, kontak çok efsane bir e, makinin, fotoğraf makinin. makinesidir. Fotoğraf dünyasına en çok yenilik katmış, en inovatif e, markalardan birisidir. Onu aldım ve nihayet bir fotoğraf makinem oldu. İşte o zaman tabi DIA çekiyoruz, Fuji Velvia var. Baktım ki stock agency'ler varmış yani fotoğraf, imaj banklar var. Hmm. E, onlara fotoğraf çekmeye e, başladım. Bir yandan da böyle yazılar yazıp, fotoğraf çekip, aynı zamanda da işte bu USC'deki e, Critical Thinking filozofi Philosophy bölümünü bitirip, e, uluslararası bir takım okullarda felsefe dersleri verip, aynı zamanda fotoğraflar çekip stok banka satarım. Fikir Düzü. bu düşüncesi. Kart vizitim hala vardır. Profi, freelance photographer baskılı işte Paris, e, Los Angeles, <gülüyor> İstanbul, İstanbul <gülüyor> diye tam... E, o, o civarda yani. bir e, şeydeydim. Yani bu bana çok iyi geliyordu. Çok iyi. Ama dedim ben on parmak yazamıyorum. E, nasıl yazarız on parmak falan. Parmaklarıma e, klavyenin harflerini yazdım yani serçe parmak A, sonraki S, A, S, D, F, G, H, J, K, L ya o klavye. <gülüyor> Onu da ezberledim. Tabii geçmişle ezberliyorsunuz ya Ankara Sanatçıları Devrimci Federasyonu falan tarzında A, S, D, F <gülüyor> ve e, okula giderken işte işe giderken falan e, sürekli S diyip işte yüzük parmağını oynatıyorum, A diyorum A parmağını oynatıyorum ve on parmak yazmayı böyle öğrendim. Hani çok iyi. Grand Canyon'a gidip fotoğraf çekeceğiz ya. Orada bir anda önce yazıp hani hemen makaleyi göndereceğiz <gülüyor> falan gibi böyle şeylerim vardı ve o on parmak ondan sonra <gülüyor> çok işime yaradı ya. o yıllarda sadece <gülüyor> daktilo da işe yarıyordu sonra bilgisayar çıktı ve hala çok hızlı yazabilir yani, yazarım ee, sonra Türkiye'ye geldiğimde e, bu epeyce bir 3-5 bin tane dia vardı o diyaları Alemi e, denen bir stok agency'ye e, gönderdim ve orada satılmaya başladı benim fotoğraflar hatta bir Toskana fotoğrafı 10-15 defa satıldı e, Kapadokya fotoğrafı satıldı falan Ondan sonrasında devam etmedim yani devam etmedim derken işte bazı arkadaşların albüm kapakları ne bileyim bir takım fotoğraflar hala Instagram'da Güven Günler fotoğraf sayfasında falan fotoğraf mutlaka çekiyorum ama hani profesyonel anlamda devam etmedim Hı. Hı. dediğim gibi benim bir tek hayatta tek bir isteğim oldu hani dünyayı anlamak Hı. ve Hı. kimseden almadan çalmadan dünyaya cümle kurabilmek voleybolda oynamışlığım var üçüncü ikincilikte çok kısa bir de işte fotoğraf ne bileyim perküsyon yok ama esas hikaye bu yani bu olmasaydı gözüm açık giderdim <gülüyor> diğer hobilerin hiçbirisi olmasa Olmaz. da olurdu <gülüyor> ama bu burada istediğim hani entelektüel seviyeye kısmen geldiğim için bütün geçmişte gözüme çok güzel görünüyor. Ona da şöyle bir ölçü vermek isterim yani bu çok aşırı okuma döneminde özellikle Muş'ta ve sonrasında ya ne zaman ben kendime ait orijinal cümle kuracağım diye yırtınıyorum ve ölçü olsun diye bunu söylemek isterim ilk böyle bir hani ele gelir fikir üretmeye başladığımda 34 yaşındaydım yani bu maceraya çok genç başladığım düşünülürse Mesela, hani 20 yıldan önce böyle şeyler pek olmaz. Olmuyor. İşte 41'de aşağı yukarı dünyaya ve düşünme dünyasına dair modeli oluşturmuştum. 46'da rötuşlarını attığımda o çok genç yaşlarda başladığım entelektal serüven aşağı yukarı 46'da falan 46'da olgunlaşmış oldu. Hani bunu şey yapıyor olmamız lazım. Yani bana sorarsanız bütün uğraşlar dünyada böyle. Öyle. Yani birazdan perküsyon konusuna geçeceğiz. Bir perküsyon virtüözü göremezsiniz 18 yaşında. Yani. Yani bir böyle işler bir 20 yıl falan tabii, sürüyor tabii, önemli tabii. olan hani onun sonucu ne olacak? Ben nerede çalışacağım? işte, nerede ders anlatacağım değil. Nazım Hikmet'in kitabını görüyorum orada. Yani evet. e, tabakta balın olsun arısı yemenden gelir derdi o. Evet. Yani biz tabaktaki balı güzel yaparsak Sen, evet, gerisini çok yelmese de öyle olur. Peki. Yani, e, şimdi tabii ben e, Güven'e şunu soracağım. fotoğrafta kendi dilini oluşturmaya başladım mı? Benim dilim başından beri hep var ama iyi bir dil değil. Evet. Yani fotoğraflarımı görürsen anlayacaksın. Birçok insan şikayetçi. Fazla mekanik muhteşem poz ölçümleri olan yani sıfır hata poz ölçümleri <gülüyor> olan zon sistem kullandığım için spot metrili ölçüm yapıyorum. Evet. İnsan olmayan içinde teknik olarak çok kusursuz fotoğraflar ama iyi duyguları ve iyi hikayeleri yok. Bu da aslında biraz önce ben fotoğrafa bulaşırken çözme evet, amacıyla, şöyle, bir teknik konu amacıyla bulaştığımı da gösteriyor. gösteriyor evet. O yüzden evet, iyi bir fotoğrafçı doğru. olduğumu düşünmüyorum. Ama fotoğraf öğrenmek isteyen insanlara çok kısa sürede bu işi öğretebilirim. Evet. daha iyi bilirim diyebilirim. <gülüyor> yani. Yani. En azından teknik kısmını kolaylaşarak, <gülüyor> evet. herkes kendi lisanını fotoğraf üzerinde kullanabileceği bir hale getiririm diyorsun. Evet, evet. Evet. E bu da bir lisan aslında. Aa, aslında bir şey. Seninki de biliyorsan. Evet ama hani, bir şey e, mesela bir Eugene Smith'in Spanish Village e, röportajında hani bir cenaze odası vardır onun çektiği hani dünyadaki bütün cenazeleri hmm. anlatır. Yani sanat biraz öyle bir şeydir tamam. ya edebi hani bir tek bakkalda dünyadaki bütün bakkalların özelliklerini tamam. somutlayıp bir tip yaratabiliyorsan Sen. sanat oradan beslenir tamam, ya. Mutlaka. Benim o tarz fotoğrafım var mı diyeceksiniz. Sanıyorum yok. Yani teknik olarak çok iyi fotoğraflar. İyi fotoğraf. Belki şimdi yaşlandım daha duygu tarafım ağır basıyor. belki Gelecektir. Daha, daha iyi evet. <gülüyor> Peki. Peki o zaman bir parça arasını diliyoruz. Evet, Besame Muccio diyelim. Evet, ee, e sevgili Güven'in seçkisi buna dair birkaç şey söylemek tabii, tabii. E, isterim. E, bu parçayı ben ilk duyduğumda zaten bence ama çok herhalde dünyada en çok dinlenmiş yani, parçalardan bir tanesi olur. Birisidir. E, önce önce şuradan başlayayım. Ya insan yani ben bir daha dünyaya gelsem hani böyle 7.5 milyarın 80 defa dinlediği 3 dakikalık bir parçayı arkamdan çok bırakmak isterim. <gülüyor> hani böyle bir yeteneğim hiç yok ama bu acayip bir şey değil mi? Ya yani mesela besteme Mucho'yu kim besteledi dediğinizde kimsenin bestecisinden bile <gülüyor> haberi yok ve yüzyıldır yıldır defalarca herkes dinliyor ve çok yüz, çok yüz farklı yani, versiyonu dinlemişsiniz. Yani kaç bir versiyon? <gülüyor> ee, doğal olarak kulağımız aşina ve e, tam dinliyorken bu parça çalıyorken. E, Önce Allah Allah bu Besame Mucho mu yoksa başka bir şey mi? Ulan herhalde Besame Mucho falan. Böyle bir başı öyle yoğun. Öyle keşfettim ben Gonzalo Valkaba'yı. Ya dedim bu nasıl bir e, çalma şekli ve sonra canlı da izledim buraya geldi diyorsunuz evet. ondan sonra. E, ve diğer parçalarını da çok izledim. Bundan sonra bir gün e, yine bilgisayarda bir müzikle uğraşıyorken yine birisi piyano çalıyor. Aa dedim Murubalkaba gibi çalıyor. Bu kim dedim? Baktım Guiller Murubalkaba yazıyor. Ona dedim bu ön adı mı acaba adamın? Ana baktım. Gonzalo'nun babası. Bu sefer dedeye baktım. Dede de biliyorsunuz çok önemli evet. bir müzik grubunun kurucusu. Evet. Hani dededen Ha dedim demek ki bu iş yine bizim habişli aynısına girmeyeceğiz aile, bir, diyor, aile evet, işi aynen. ve bu uyler balkabada da aynı senkoplu aksamlar var. var. Evet. O, evet o Kübalılarda var. Çok değerli evet, bir parça. Tabii, çok şey, o, şey, yani eşikçiler şey, de tabii çok iyi. Evet. Charlie Heidi'dim ve Jetli Jonet, eee Besame zaten kadrudu müthiş. Kadru evet. müthiş. Evet parçadan sonra müzikle geri döneceğiz. Döneceğiz. Atilla Hatırlıyor musun senle bir sohbette demiştik ki belli parçaları alıp böyle bir program yapalım. Sadece evet farklı versiyonları. Farklı Tek versiyonları. bir parça farklı evet. versiyonları. Besam Emuçu'yu bunlardan Besam biri olabilir. olabilir. Evet. Evet, biz evet. çıkartacağız evet. bu sezon. Evet. Bu, bu, bu, bu gü güvenin kulaklarını çınlatırız çınlatır. öyle bir şey <gülüyor> yaptığımızda. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. E, kaldığımız yerden keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Güven Güner bu akşamın e, konuydu. Çok güzel e, hikayeler eşliğinde ve seç, kendini seçmiş olduğu çok güzel müzikler eşliğinde e, sürdürüyoruz e, söyleşimizi. E, şimdi bu kadar güzel parçalar seçtikten sonra sana şunu sormak durumundayım. Bu müzik ilgisi ve bilgisi nereden geliyor bir. İkincisi bir müzisyen tarafında var. Biraz önce pek öyle bir şeyim yok dedin ama ciddi anlamda bir, kısmen, bir perküsyon e, evet, tarafın var. Uzun bir macera, evet. perküsyon macerası. Biraz onu dinleyelim nasıl başladı. Müzik şu aslında yani gençliğimiz o zamanın devrimci atmosferi eşliğinde aslında son derece... Belli bir müzik türüyle geçti yani ben şimdi 70'li yıllarda devrimci faaliyetler içinde bulunanlar sonradan işte biz şöyle caz dinledik böyle cetrotal dinledik bir şeyler diyorlar ama ben pek öyle görmedim bizim ortamızda. Yani fiksti olay Ruhi Su, evet, Özülfiş, işte Valili, tabii. Rahmi Saltuk tabii. ve eşlik eden devrimci marşlar bir miktarda türkü. Evet. Yani 70'li yıllarda devrimci atmosfer tamamen evet. e, buydu. Biz tabii o zaman işte halk adına davranan, hani halkı yüceltme şeyinde olan bir noktada olduğumuz için halk çalgıları da önem kazanmıştı. Özellikle saz çok yaygındı. Ben de bir dönem saz çaldım. Evet o yani da var. E, fena da çalmazdım açıkçası. Ama sazım yoktu dedin. Sazım hiç olmazdı <gülüyor> Ee, üniversitede e, biliyorsunuz her akşam zaten odalarda toplanılıyor. Biri saz çalıyor, öbürleri de e, işte eşlik ediyor yani Her akşam ama hani bir akşam falan değil. Ve birkaç kişinin sazı var. E, Konservatuvar'da okuyan var işte iyi saz çalan var. Ben onlardan işte bana sen bir parça öğret işte sen bir parça öğret tarzında. E, evde abim de çalardı bu hmm. arada ama daha çok üniversitede eee hmm. Öğrendim. Buradan abiye ee, de selam. Şimdi. Abiye de selam gönderelim. Ondan sonra e, ve onun dışındaki müzik bilgimiz işte Türk hafif müziği e, ve cazla mesela ben gençliğimde açıkçası e, tanışmadım diyebilirim size. Yani açık açık. Üniversite Saz çok e, yoğundu. Yani onunla çok şey yapıyordum. E, uğraşıyorduk çok e, mutluyduk. Aynı zamanda da biz e, folklorcuyuz. Yani yine bu devrimci Bilmiyorum. akımların etkisiyle folklor o zaman çok popüler. popüler yani milliyetin halk dansları yarışması falan de, inanılmaz de. önemli bir şeydi o de, de, de. Ve işte hem oynuyoruz hem ekip çalıştırıyoruz. Bu arada bazı ekipleri işte lise falan çalıştırırken de para da kazanıyoruz o zaman. 83 yılında bir halk dansları topluluğu kurduk. Çünkü 12 Eylül üniversitedeki şeyi yasaklamıştı. Ünü Hoytu. Şimdi aktör herkes tanıyor. Ercan Kesal. ...onun aklıyla biz dedi de şirket olarak kurulalım. Şirket olarak bir ya, kurulum yapmalıyız. Neler yaptı bize? yani. Evet. yani. <gülüyor> Kemal Divanlı yine var. Ona da tekrar selam. Bir de Mısır Lahmet biliyorsunuz. Büyük darbukalıyız evet. onun abisi var. Biz yeni insan Newman Dance Company diye bir şirket kuruluydu. Kur kur çok ilginç. O zaman da işte yarışmalara falan karşıyız. Hani halk dansları yarıştırılamaz. İşte Bertolt Brecht okuyoruz. Ernst Fischer sanatın gerekliliği, Lukas falan okuyoruz. Ve nasıl olur da Brecht epik bir şeyi. Hani halk danslarına bulaştırırız. Nasıl modern bir sahneleme yaparız falan. Böyle bir şey. Bir ajans tuttuk kendimize yani. Reklam ajansı. Bir broşür var. Antetli kağıtlarımız falan Türkiye, var. Türkiye. Tabii bu nasıl macera sona erdi? Bu her şey yapılmışız da toplantımızda biliyorsunuz 3-4 kişiden fazla bir araya gelmenin Gelmek yasak olduğu, olduğu bir dönem. dönem. Hani 12 Eylül'den konuşanlar da bunu hatırlarsa çok sevinirim. <gülüyor> Bugün de 12 Eylül benzetmeleri falan olduğu için 3-4 kişi bir araya bir, birkaç defa biz tam konuşuyoruz. işte yeni insanın dili ne olmalı falan pat polis basıyor. Yani durum bu. Toplantı orada dağılıyor. Bir ya. ev tutmuştuk hep beraber evde kalıyoruz hani komün tarzında falan. O zaman onlar için burası hücre evi. Şey yatağı ne o? Fitne yuvası diyorlar. Hücre evi. <gülüyor> Komünist yatağı. Evet aynen öyle. O yıllar e, ilk etapta biz Kuzey Kafkas e, danslarından esinlenerek Prometheus efsanesini e, e, sahnelemek istedik. İşte orada bir oyun vardır. E, Hurmi Acara Savaş Dansı diye bir Kafkas davulu var. doli e, Koltuk altında çalınan. E, sahnede onu ben çalmıştım. Yani ritme şeyim yüksekti e, o zamanlar. Daha sonra İzmir Sağır sizler okulunu e, çalıştırdım ben. Hatta onları Halk Tansıları Yarışması'nda ikinci e, yaptım. Hı. Onlara da davul çalıyordum falan. Güzel. Böyle bir hani ritme e, aşinalarımız A, aşina. var. Meraklı. Sonra, ya bunlar çok önemli iş. Evet. Tabii yani. bu yani sağır ve dilsizlere. O mesela çok enteresan bir deneyimdir benim evet. Çok bir, Biraz onu şey etsene, dokunsam olur. Ya açıkçası sağır dilsiz alfabesini bilmiyordum ben. Aha. Yani böyle bir şey de hiç öğrenmedim. Bunlar ortaokul lise öğrencisi. Fakat bir şekilde uğultu olarak yani sinyal olarak duyuyorlar şeyi. Ritmi. ritme çok şekilde yani sadece çaldığın zaman hani tokmağın titrşiminden titrşiminden e, anlıyorlar ben de böyle çok hani sıkı çalıştıran birisiydim sonra e, yarışmaya girdiklerinde normal ekiplerle yarışmada ikinci oldular bu arada tabii şöyle bir şey de oldu hani acaba sardisiz oldukları için mi falan bilmem He. bir sonraki sene onların kategorisi ayrıldı yarışmada. Orada bana da bir madalya verdiler davul için falan. Ee, İzmir'de e, şeydi. Çok tatlı, çok e, hoş bir yani, evet. ekipti. Çok güzel hatırlıyorum o zamanları Alsancak'ta bir okuldu. Ben de Alsancak'ta oturuyordum o zaman İzmir'de. Sonrasında e, ritim yani saz devam etmedi. Zaten sazım yoktu onu konuştuk bir mızrap vardı. de mızrap vardı. E, aynen o Mızrapta Şemsi Yastırman mızrapı o, o zaman o vardı. Saz bulduğum yerde çalıyorum ama bayağı ilerledim. Mesela Arif Sağ gelirdi İzmir fuarına. Bu arada Arif Sağ da buradan bir e, selam gönderelim. Bence Türkiye'nin görmüş olduğu hmm. en büyük e, saz vücudur. O, onun şeyine kimse gelen Başka, Benim boyuz, boyuz, başka boyuz. bir çalma şekli. Herardo yaz geldi buraya. E, bu yaz ben Herardo Nunez beraberdim. Hmm. İspanya'da, hmm. E, Saint Lucardo Barameda'da onun workshop'ında. Bu Endülüs'ten, Anadolu'ya gibi, Flamenco'yu gibi bir konsept içinde Arif Sağ'la Herardo Nunez'i ben aynı sahnede iç sanatta gördüm. E, i̇ki virtüözü Herardo Nunez'i ilk defa görüyorum. Hmm. İnanılmaz bir e, geceydi. o. Ondan sonra da Herodun Yez'de, işte İspanya'da tanıştık, workshop'ına falan gittik. E, perküsyon hikayesi şu, saz orada bitti. Yani ondan sonra çalmaz oldum ben Muş'tan sonra falan Hı -hı. sazı. E, çalmaz oldum. Bir çalmama nedenim de türküler aşırı hüzünlü ve hep hüzünlü. Hı -hı. Yani hep sen böyle bir aşırı bir duygusallığa kapatıyorsun Hı -hı. falan. insanın ruh halinde etkiliyor. Bir nedeni de aslında... Belki o, biraz o, aşağı çekiyor. Bence çekiyor. Çekiyor evet. Bence çekiyor ve saz çok ilginç bir enstrümandır. Hani bizde bazen sorulur ya dünya müziğiyle niye entegre olmadık falan. Saz çok dominant, çok baskın bir enstrüman. Girdiği her yerde çalan diğer enstrümanlar gibi katkıda bulunmaz saz. Direkt olarak ortama hakim olur. Çok iyi. Yani Fespit çok iyi. Bunu uzun uzun konuşabiliriz. Evde asarsınız şeye. Bu da bizim Mehmet'in, Mehmet, Mehmet Yıldırım'ın onu da sevgiyle analım benzetmesidir. Saz orada durur sana bakar sürekli gel gel beni çal gel beni çal der ve seni bir türlü bırakmaz falan diye anlatırdı <gülüyor> o şeyin sazı ondan sonra çalmaz oldum zaten işte Fransa Amerika'da kimsenin saz olmadığı için de mızrapla yanımda taşımaz oldum falan o iş orada şey oldu bitti 92 yılında bunu konuşmadık değil mi önceki sohbet? 92 yılında ben Paris'ten bir arkadaşımla Kemal'le İspanya'ya gittik ve o yıllarda bir ekspozisyon oluyor Sevilla'da. E, yüzyılda bir olan bir şey ve çok önemli. Büyük bir klasik müzik orkestrası var. Önde bir e, gitarist var Manolo Sanlucar En büyük gitar virtüözlerinden birisi. Köşede de bir adam var. O da tahta bir kutu üzerine oturmuş. Ritim çalıyor. Şimdiki araştırmalarıma göre Manuel Solar yüksek olasılıkla. Ben çok etkilendim o tahta kutudan. İnanılmaz etkilendim ya. Yani. Bu nasıl bir şey falan diye. Sonra Paris'e döndüğümde bir sehpadan bir kutu yapmaya çalıştım. Ondan sonra Türkiye'ye Amerika'dan döndüğümde bir Morangoza Salih ona da selam olsun bir şey yaptırdım. Kutu. Kutu. kutu. Kahon'a benzeyen Kahane bir şey. Mi? Kahon biliyorsunuz. Sandık evet. demek. Belki kahonun tarihine dair bir iki cümle edeyim. Tabii lütfen. Peru, tabii, tabii. Kökenli bir alet. 1870'lerde Peru'da yani yapılan resimlerde bizzat kahon çalan enstrümantalisti hmm. görüyoruz. O, o var ya elimizde belge olarak. 1870'de... 1870. Flamenkoya nasıl girdi diyeceksiniz. E, Flamenkoda kahon diye bir şey yok esasen tarih boyunca. Şarkı, alkış ve dans ve gitar var. Paco de Lucia bir tura çıkıyor. Latin Amerika turuna. Orada bunu görüyor. Bunu. Ondan sonra birkaç tane getiriyor oradan buraya. 77 yani. ...ilk flamenko'ya Cajon ne zaman girdi derseniz... ...tarih 1977. Şimdi bir Cajon üreticisi var... ...Paulo de Gregario ...hem müzisyen hem şey üreticisinin Müzik. arkadaşın. O güzel bir Cajon tarihi hazırladı... ...o yüzden artık net konuşabiliyoruz yani belgelerle Hı -hı. diyelim. Ve orada Ruben Dantas'la birlikte geliyor... ...bir albümde kaydediyorlar... ...daha sonra Ramon Porina şu anda onun kardeşi Piranha dünyadaki en e, popüler kan evet, çalan herkesle o çalıyor neredeyse. E, herkes yavaş yavaş çalmaya başlıyor. işte e, Sepio var onunla da ben e, çalıştım. Pacito González e, Madrid Ecoli var, Manuel Macedo, ho, e, Jose Montanya, e, Kike Teron falan. Geniş bir kültür olarak e, İspanya'dan bu yürüyor. Fakat biz henüz 95'teyiz ve 95'e kadar İspanya'da bir kahon üreticisi de yok doğru düzgün. Bir tek Mario Cortes var. Yani daha henüz Schlagwerk, Meinl falan büyük hmm. üreticiler hmm. böyle bir şey üretmiyor. Ee, ben işte bu Marangoz'un yaptığı kutuda olmayınca e, internet daha yeni başlıyor gibi e, İspanya'dan Mario Cortes'ten bir kahon sipariş ettim. Kaç ayda geldi? Onu söyleyeyim. <gülüyor> İyi, gel bu, bunun gelmesi 6 ay e, sürdü oradan Amsterdam'a gitmiş. Neden gitti? Tek Onu parça geldi falan. Mı? Sonuçta tek parça geldi. Güzel de bir kahon. Hayır. Gelirken bu sefer gümrükte de derdini nasıl de anlatacaksın? <gülüyor> herhalde onun, ona da takıldık gümrüğe. O, takıldık da. Şu anda tabii, geçmiş zaman ama orada da bir dert oldu. Yani. Pat diye gelmedi. Davut Paşa mıydı? Evet alırsın oradan diye. bir yerden. 98'de e, Okay Temiz. E, ...bir atölye açmıştı ya da ben 98'de gittim, oraya gittik... ...Okay Temiz'e buradan sevgilerimi gönderiyorum... ...gerçekten Türkiye'nin göründüğü en değerli müzisyenlerden birisi... ...çok açık, en yaratıcı, evet, çok. En evet, yaratıcı. Evet. Bir kompozisyon çok sıcak, tarafı çok güçlü, sabimliydi. çok sıcak... ...tam bir dünya evet. insanıdır yani... ...bizi çok serbest bıraktı kendimizi ifade etmemize ...o zaman cembe falan çalıyoruz ama bize bir tutkuyla yaşattı yani o, o dönemi... E, aynı dönemde işte bu Kahon e, geldi e, bana. Biz de o gün NTV'de çalacağız o kaytemisfi ekibiyle. E, o kay dedi ki sen bunu çal dedi falan. Ve belki de ilk defa televizyonda 98'de, MTV'de bir kahon. Yani, Türkiye'de ilk Gözükecek. defa odur diye tahmin evet. ediyorum. Belki evet, de, de o zaman ilk tanışması Türkiye'de. Evet olur. evet Temel ilk olur. yani. Çünkü i̇lk şöyle ihtimal... ilk Mario Cortez'den başka yapan yok. Onu benim gibi Altayda getiren yok. Dünyada başka hiçbir manufaktör şey üretmiyor. Kahon yani üretmiyor. Yani doğruya <gülüyor> ilk diyebiliriz. Çok güzel hikaye. 2005 yılı oldu. O arada işte biz başka aletler çalıyoruz. O arada 2002'de Mısırlı Ahmet, abisi benim eski arkadaşımdır. Paris'te de çok Görüşürdük. Çok büyük virtüözdür Ahmet, dünyada sayılıdır. O Türkiye'ye gelmek istedi, Kahire'de yaşıyordu o zamanlar. Ben misafir ettim onu evde ve Ahmet bir tuhaf, bir darbuka değil de The hollow, Hı -hı. Balık derisinden yapılan çömlek bir şey çalıyor. Yani şopen koyuyorsunuz ona da çalıyor, çalıyor. cazı da çalıyor, <gülüyor> her şeye çalıyor falan. Dedim ki ben ya bir insan bir şeyi çaldığı zaman böyle çalması lazım diye. Hani onun gibi çalmaya soyundum. Sağ olsun bana güzel bir de hediye etmişliği var falan. Tabii o virtüöziteyle şeyim yok o zaman yani bilgim yeterli değil. Yani birkaç yıl içinde becerebileceğimi düşünüyorum. Yani öyle bir cahillik var <gülüyor> onu söylemek isterim. Doğru. Tabii hiçbir zaman o, hala uğraşıyorum. Yıllarca uğraştım. Çok ciddi teknik mesai harcadım. <gülüyor> hiçbir zaman e, öyle olamadım. Ve bunun da olmayacağını da anladım. Yani o, o konuda şeyim yok. Fakat benim belki talihsizliğim kendime benchmark aldığım adamlar evet, hep dünyanın bir numaraları. Fazla. Öyle aldınca da ama ben hep söylüyorum bunun yolculuğundan mutlu oluyorum. Yani ben şu anda sabah kalkıyorum. En önemlisi de o belki. Evet. Ve teknik egzersiz yapıyorum ve bu egzersizden de çok zevk alıyorum. Tuhaf bir şey. Evet zaten bütün evet, işleri burada. Bütün yani oradaki gelişmeyi şey görebilmek. Şimdi enstrüman... Ben bunu ilk ruhi sudan duymuştum sanıyorum. Yani enstrüman size bir takım ifade olanakları sunar. Tüm enstrümanlar. Fakat sorun sizin bu ifade olanaklarınızı işletecek, bunu geliştirebilecek bir e, kapasiteye, bir virtüözlüğe sahip olup olmadığınızdır. O aletin size sunduğu ifade olanaklarını başka şekilde kullanıp enstrümanla ilişkiye geçtiğiniz anda Emin olun bir yerde çalma ihtiyacı falan da duymazsınız. O kendi başına hmm. bir hikaye yani. ve kendi kendine yeten bir enteresan bir hikaye. Hmm. Benimki birazcık öyle. Doğal olarak Mısır darbukası, işte Hint tablası, e, Hint katamı gibi bir takım diğer tüm vurmalı enstrümanlarda uğraştım. Atilla sen Dahullo'yu biliyor muydun daha evvel? Yok bilmiyorum. Ben de ilk defa öğrendim. Dahullo. Daholla, evet. büyük şöyle 32 santim falan çapında bir e, Mısır ve darbukası, balığından kadar derisi, bir... Nil'de olan bir Nil, e, balığın derisi vardır. ve çömlek Hasan Abdülmecit diye birisi vardı şimdi vefat etti o yapıyordu ben de Mısır'a gitmiş oradan darbuka almışlığım da vardır. Hmm. Hikayelerin peşinde, Süper. Yani vallahi hepsi birbirinden değerli, <gülüyor> e, enteresan yani. hikayeler. Onun çok özel kendine ait bir müziği olan enteresan bir. Enteresan bir, bir tansiyon var, herhalde. çok enteresan aşık olmayanlar. Sütunusu var. var. var. var. Nezi yeşil Nil vardır bilirsin. Evet öz. Evet. Nezi abi bir defa çok istemişti. Hmm. Turul, Aray var benim çok sevdiğim arkadaşım, çok iyi barmanı kaçadır. Çok. Hmm. E, Nezih Tuğrul'u da ben o The Hollow'la bir deneme yapmıştık. Hatta bayramdı Nezih abi onun bayram. bayram. Bir i̇kinci parçanın adını Seyran koymuştu. Tabii, çok çok güzel. iyi. Ee, Süper. Anımız var. Ne güzel evet. Peki e, o zaman bu kadar müzik konuştuk. Hmm. Bir, bir parça arasına gidelim. Valla zaten bu kadar müziği konuştuktan sonra gelen parçanın anlamı biraz doğru. Doğru, doğru evet de, iyi, iyi yere evet. oturmuş parçaya evet. Everything happens to me. Evet, Buna evet, dair geceleri da şey, e, e, ama bir hikaye ay varsa hikaye alalım. Söyleyelim. Ben Los Angeles'te oturuyorum işte, Northridge'te bir sabah çok böyle e, keskin giriş yapan bir e, saksofon o, melodisiyle e, uyandım demeyeyim. uyanıktım zaten ve duydum ve çok etkilendim ben e, ve apartman iki katlıyor orada, bahçede yürüdüm, gelen kapıyı gördüm ve çaldım kapıyı. Birisi açtı ve dedim ya bu ne müziği yani? kim bunu çalan? Sadavu Vatanabe dedi. <gülüyor> Allah ne bu? Everything happens to me. <gülüyor> okay. Çok sevdim ve ondan sonra bu parçanın biliyorsunuz yüzlerce versiyonu var. var. Hepsini dinledim <gülüyor> ama bu parçanın beni neden bu kadar etkilediğine dair hep e, düşünürüm. Sonra yine caz davulucusu senarist bir arkadaşım var. Çağdaş Dinç şu anda Berlin'de yaşıyor. Onunla fıdır o yüzden onu da analım ama sevgilerimizi gönderelim. Çağdaş dedi ki sen dedi bu parçadan dedi etkilenme nedenin dedi acaba dedi parçanın ismi olabilir mi dedi yaşadığın hayat nedeniyle. Hakikaten geldi ondan mi? sonra düşündüm yani gerçekten o yılları ben her şey benim başıma gelsin de <gülüyor> happens to me <gülüyor> diye yazdım ve e, o şekilde bu parçayla bir anımız var çok güzel bir, bu da gitcere evet, kit evet çok güzel kit bir yorum çok güzel bir versiyon evet, bu bölümden biliyorum. sonra da bir Invisible Connection diyerek de bu deline girelim girelim, girelim. Bağla, tamam tamam cazinlicilere harika ağzımızı zorakarak dinlediğimiz bir güven güner sohbetinin Atilla sonuna geliyoruz yani. demeyeceğim. Hayır daha gelmiyoruz. Daha gelmiyoruz. <gülüyor> sonuna yaklaştık. Fakat arada böyle konuşma arasında bir Woody Allen cümlesi evet, geçti. Evet aynen. Bizi nereye götürüyorsun? Everything Happens To Me e, hikayesini e, anlattık. E, Woody şöyle bağlayacağım. Ben e, zaman içinde tabii yani yaşımda ilerledikçe insanları birbirine bağlayan görünmez bağlar, invisible connection'lar olduğunu düşünüyorum. Yani biz e, işte okul arkadaşıydık, oradan tanıştık. Yok efendim hobimiz ortaklı tanıştık diye anlatırız e, hikayeyi ama... ...aslında bizim de görmediğimiz bir takım şeyler vardır. Ee, bağlar vardır. <gülüyor> Benim Woody Allen'la <elimle> çok <gülüyor> özel bir şeyim var. yani ee, Çok severim Woody Allen'ı. En son e, Rainy Day in New York'ta... ...mesela Everything Happens to Me e, parçasını çok enteresan bir şekilde e, kullanmış. Charlie Parker'ınkini evet. kullanmıştı herhalde diye hatırlıyorum. Arkasından bunun yine bir filminde... E, ...benim çok sevdiğim Goya'nın bir tablosu vardır... kurşunla dizilen hmm. e, adam tablosu... E, ...İspanya İç Savaşı'nda... ...o tabloyu kullanmış... ...ve Vicky Christina Barslan'ın da ...beni bu kahon perküsyon enstrümanına... ...başlatan Rusya'nın ...Antridos Aguas diye bir şey vardı... E, ...parçası... ...ya dedim acaba hani bu... ...bağın arkasında... böyle ...aynı şeylerden... ...hoşlanmamız <gülüyor> olabilir mi? E, bir akşam... E, Ercan bende e, ve bana dedi ki hayatında ilk okuduğun şiiri söyle. Bizim de bu 40 yıllık bir geçmişimiz <gülüyor> var. İlk okuduğun şiiri söyle dedi. Ona belli dedim. Lan dedi benimki de ona belli dedi. <gülüyor> belki de bu dostluğun temelinde, derin dostluğun temelinde böyle e, bizim bile ifade edilmeyen bilinmeyen, bilinmeyen evet. bir Ortak şeyler bağlar var diye düşünüyorum. Hani biz onun üstüne başka cümleler kurarız da belki de e, derinde başka bağlar bizi mutlaka, birbirimize mutlaka. görünmez bağlar e, bağlıyor. Yani mesela çok enteresan e, doğum gününe gittim. Tanıştığımız doğum evet. günü. <gülüyor> Herhalde içeride bir elli kişi vardı. Evet. Ve bir kişiden tanıştık. Evet. Yani bu işte bu çünkü, da evet. Bu, bu bir, connection dediği bu işten. Yani orada çünkü biri birini çekiyor yani. Evet. çekim gücü var evet. mutlaka evet. ve o kadar insan içinden gidiyorsun bir kişiyle kontakta bulunuyorsun sevgili güvenle orada bir tek kontakımız oldu ilkliğe i̇yi, iyi gitmişsin ve yani aslında da biraz hani ya hani gidelim de hemen kaçalım dediğimiz evet. bir doğum gününde inanılmaz bir şey oldu evet. ee, bir, bir, bir çekim evet. çekim gücü başladı yani. Yani, evet işte evet. bunlar aslında bundan hiç ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Tesadüf zaten yüzeyde bizim ayrı düşündüğümüz şeylerin derinlerdeki birlikteliği belki de. Evet, doğru. Yani. doğru. doğru. Bu arada Wudel'in son filmlerini biliyorsunuz sürekli bu tesadüfler, karşılaşmalar evet. ve hayatı yönetmeye adı. Ve son filmin adı da Coup de Chance Paris'te çekilecek Gelecek Şans, olan değil evet, mi? Gelecek, mi? gelecek evet. olan. Evet. Gözle bekliyoruz. Evet. Çok güzel. Peki herhalde bu Cajon'u NTV'de çaldık dedik. En son ve ondan ve bahsettik evet. Benim Flemenko'ya tabii çok özel bir ilgim var çok uzun yıllardır. Aslında o ilginin kaynağı da enteresan bir hikayeye dayanıyor. 1982 yılında TRT2'de, TRT2 o zaman çok iyi filmler gösteriyordu. Evet, evet, yani tabii evet, yani kardeşlerin filmler. kaosu falan böyle ilginç şeyleri izliyorduk. Biz yine bir kahvede, alsancakta bir filme denk geldik. Filmin adı Carmen. Yönetmeni Carlos Saura, Antonio Gades ve Christina Hoyos oynuyor. Tam böyle biz de yeni insandan sopluğunu kurmuşuz ve Aynı ortamdayız aslında onlarla. Orada da bir dans grubu çalışıyor ya. Evet, Tamamen evet, aynı efendim. atmosferi yaşıyoruz. Tam filmin ortasında polis kahveyi bastı. İşte kimlik falan derken neyse bizi götürdüler. Bu i̇şte film yarım kaldı. Eee Enteresan bir şekilde ben oradan devam ettiğimizi düşünüyorum. ya yani o yarım kalan hikayeyi tamamlamak tamam, için. Çok güzel. Flemenko şeyimiz sevgimiz orada başladı ve ondan sonra hep devam etti. Yıllar sonra ben o filmi tekrar buldum. Antoniaga des tekrar keşfettik falan vesaire vesaire. Buradan da sevgili dinleyicilere söyleyelim. Bu filmi bulsunlar ve izlesinler. i̇zlesinler. Çok çok güzel bir film. Evet, çok özel bir film. Evet, evet. Film içinde Mutlaka. film gibi bir de esprisi vardır onun. E Flamenco tanışmamız öyle, ondan sonra 2005 yılında ben e, bunu artık iyi öğreneyim ve Flamenco'ya kahon çalayım diye. Hani bu işin en iyi bileni kim deyince, Ramon Porino, e, Zirap albümünde e, Paca de çalan Piranya'nın abisi. Oraya gittim Sevilla'ya, orada sen Juan de Nofaraçi diye bir e, son derece fakir, yoksul bir mahallede kahon. E, Ramon ve onunla tanıştık ve orada herhalde ilk bu konuda ağzımın payını aldığım olaylardan birisi ben tabi o yıllarda gerek Ahmet'e de çok sorardım elin nereye koyuyorsun işte bu kanası tutuluyor işte kahonda neye vuracağız nasıl vuruluyor falan her yeni başlayan gibi bunlarla uğraşıyoruz ve Ramon işin özü orada değil. Değilmiş meğerse, <gülüyor> bir otelin rufunda ben işte çalıyorum, Raman gösteriyor falan. Raman işte dönmüş arkasını seviyeye bakarak sigara içiyor ve ben de orada çalmaya çalışıyorum ve biraz da bozuluyorum. Oradan buraya gelmişim, hani öğrenmeye çalışıyorum, adam bakmıyor Aha, bile. bile. Ve Ramona dedim ki baksana dedim, ellerim doğru mu, doğru yerde mi? Raman bana döndü ve müziğe bakılmaz, müzik duyulur dedi. York. çok derin. <gülüyor> evet. Evet. <tabii. gülüyor> o orada anlamış yani olduk evet. hikayenin ne olduğunu. Ben tabii çok teknik egzersiz yaptığım için aslında bayağı iyiyim. Ya yani Ramon'un yaptıklarının neredeyse aynısını yapıyorum. Hı. Fakat çıkan sound alakasız. Ya yani arada Everest var böyle bir <gülüyor> şey. Yani nasıl oluyor bu diyorum sonradan anladım ki Ramon kanıyla çalıyordu. Evet. Ben de Ramon'un çaldıklarını taklit etmeye çalışıyordum. Doğal olarak hiçbir zaman aynı durum değil, şey karşı tarafa. Evet. evet şimdi bunu söylediğin anda bunu anlattığı fotoğraf hikayesine bağlı. İşte yaptım. aynı evet. evet. evet. İkisi bileşik kaplar kanlı gibi çalışmış. Evet. sistem bir arada. Ee, halbuki biri fotoğraf, biri kanlı. Evet. Ama o şey... E, teknikle ruhun evet. birbirine olan teknik çok iyi olunca evet. da belki bir, bir kısıtlayıcı bir hale getiriyor Valla ben e, yani bu konuda çok e, yapılacak tüm hataları yaptığım için perküsyon öğrenirken yani bir insanoğlunun yapabileceği tüm olası <gülüyor> hataları ben yaptım. Çok enteresan şeyler anlatabilirim. E, size mesela bir tanesini söyleyeyim. Şimdi e, Ahmet'in, Mısır'lı Ahmet'in de parmakları inanılmaz güçlü ve e, ben de bir an önce çalmak istiyorum ya, nasıl o güce erişebilirim hmm. diye bir mühendis kafasıyla ben bir yay yaptım. Yani, onu mu sıkıyorsun? Hani vücut geliştirme evet. yayı var ya, keşke evet, evet, sıksam evet, parmak sık. yayı yaptım. <gülüyor> yani parmağı takıyorum hmm. ve parmak kaslarını parmak kaslarımı çalıştırıyorum ve bu büyük zeka, yüksek zeka Zeki. ürünü, yayı icat ettiğim için de e, onun 20 yılda aldığı mesafeyi... E, altı ayda ya da iki senede alacağımı düşünecek kadar cahilim. Yani bunları burada söylemekten gurur duyuyorum. <gülüyor> evet. Tabii ki bu hiç işe yaramadı. Hatta Ahmet bana e, enstrüman üstünde yap istersen hareketleri diye kibarca söylese de ben dinlemedim. <gülüyor> Gayet, halter, e, halter kaldırmaya e, evet devam ettim. Yani Kals çalıştırmaya falan. <gülüyor> böyle olmuyor. Şöyle bir şey diyebilirim. Şimdi çingeneler. Çingene demekten ben asla rahatsız değilim bu arada. Çünkü dünyanın her yerinde evet. hitano, Zing zingaro Bütün işte şitano, cipsi var. ve böyle evet. söylemekte hiç beis yok. Evet. Bunların tabi müzikal virtüositesinde bir tartışma yok Hı. yani inanılmaz müzisyen yetiştiriyorlar. Yetenekli. Bildiğimiz şey şu, çingeniler evde oturup teknik egzersiz yapmıyorlar. Hı. Hı. Yani, Gellerinde var. Kesin biliyoruz. Genden de öte, gende mutlaka var. Çocukken müziği duyuyor Hı. ve en yakınındaki adam nasıl çalıyorsa onun gibi çalıyor, sorgulamıyor. Patenleri aynen olduğu gibi tekrar ediyor, nerede başlayacağını, nerede çıkacağını biliyor. Şimdi bu çok özel bir öğrenme metodu ve hiçbir zaman sen bu adam gibi çalamıyorsun. Evet. Yani onun kadar yerli yerinde, onun kadar ruhuna girerek. Çünkü o zaten onunla beraber büyüyor ve onunla beraber, beraber çalıyor. Yani. Şimdi bunu dil öğrenmeye. Yani ben işte Fransızca ve İngilizce biliyorum, asbel kadar. İkisini de farklı yöntemlerle öğrendim. Fransızcayı Sorbon'da, işte İngilizceyi Dok'ta hamallık yaparken falan. Bana şimdi birisi nasıl dil öğrenilir dese ben şöyle cevap veririm, dilin konuşulduğu ülkeye git, adamların her söylediğini tekrar et. Sabah Bondi'ye diyorlarsa sen de Bondi'ye de. Sabah neden Bondi'ye deniliyor deme. Şimdi müzik de aynı hikaye, Çok güzel. onu niye öyle çalıyorsun, müzik. bunu niye böyle çalıyorsun değil. Bu, bu böyle bir önceki bir... jenerasyon taklit ediyor, biraz önce Rubal Kaba örneğini yani. de buradan bağlayabiliriz. Ama bizim böyle bir ortamımız yok. Doğal olarak biz bilimsel metotlar keşfediyoruz. Evet. Sabahları egzersiz yapıyoruz işte falan vesaire vesaire. Bana sorarsanız bu uzun yol ve hiçbir zamanda o yumuşakla, e, o neteceye da... Evet, evet e, gelemiyor. Böyle Gelelim. bir şey var. Mesela Doğru. Hintlilerin de vardır. Metronomu vücudunda inşa et. Evet. Metronom vücutta e, olmalı dedikleri. Hint, evet. Neyse 10 gün 15 gün kadar kaldım ben orada ve Ramon'la çalıştık videolarımız falan var yani hala ve ben tabii onları videoya çekiyorum çok güzel dönüşte videoya bakarak tamamlayacağım tamam. bunu da buradan iletelim dinleyicilerimize <gülüyor> videolardan öyle her şey falan. öğrenilmez <gülüyor> bu bir atmosfer meselesi onu yaşamadan olmuyor. O arada yine 2005 yılında sevgili Serra Yılmaz'a da buradan bir selam gönderelim. Ben işte çok uğraşıyorum perküsyonla. O da Aslı Erdoğan'ın bir metnini İtalya'da Teatro Piccolo, Di Milano'da ona teklif etmişler. Ve Ayşe'nin Şamlıoğlu sahneye koydu. Biz bir ekip olarak İtalya'ya gittik. Ha, çok güzel. Tabi Teatro Piccolo di Milano İtalyan'ın en önemli sahnelerinden birisi hani ben orada çalacak bir virtüöz de asla değilim. Hani Serra'nın prestiji çünkü Serra'yla İtalya'da yürüyemiyorsunuz yolda yani <gülüyor> o kadar ünlü. <gülüyor> Onun sayesinde e, o da sağ olsun beni davet etti e, ve sahnede ben işte dollo ve zillerle e, çalarken Serra da Aslardao'nun metnini <gülüyor> e, bir okuma yaptı. <gülüyor> Çok da güzel bir tekst o. Hani vedalaşmayı bilmek gerek hayatın anlamı. E, güzel, çok çok güzel güzel bir tekst. Evet. Peki bunu izleyebilecekleri bir yer var mı? Maalesef bunun video kaydı ya olmadığı ya bizim elimize geçmedi. Evet. Yani mutlaka o mutlaka vardır da bizim elimizde be, değil. Yani. Belki de. Yani evet. bir o dönem ben de çok uğraştım ama evet. olmadı. Yani bir şey içimize geçmedi o dönem. Evet. Çok özel bir şeydi. Sordum ama, kendim için sordum bunu <gülüyor> izlemek evet. isterdim. Çok, çok, çok güzel. Çok güzel bir şeydi. Fotoğrafları var ama video kaydı maalesef evet. elimizde yok. Sonra bu perküsyon bahsinde çok uzatmadan tabii işte dünya virtüozları hepsini seyretmek işte Bendir de Gelenbel yok tablo da Zaki Hüseyin falan hep böyle onlar Türkiye'ye geldi o zaman şansımız evet. vardı işte workshop Tırılak Kurt'un workshopları vesaire vesaire ee, ve ben bu işte bir türlü istediğim yere gelemedim hala ona devam ediyorum falan. Ondan sonra da, bir e, yani. bu kahon yapımcısı Paolo'ya sordum ya ben bunu kimden öğreneceğim o bana bir isim verdi Pablo Gomez Molina şu anda e, din, dinler mi bizi bilmiyorum ama gönderirim ben çok sevdiğim bir dostum oldu ben onun yanına gittim ve Pablo bana dedi ki çok güzel tekniğin çok çok iyi ama de çalamıyorsun dedi ben de evet dedim zaten bu yüzden <gülüyor> evet, <gülüyor> yani, bu kadar teknikle nasıl çalamıyorsun hayret dedi valla dedim öyle baştan başlayacağız dedi. Nasıl başlayacağız? <gülüyor> <gülüyor> Alfa günün asından. Oh, oh. Ben senede 3 defa falan 4 yıl boyunca İspanya'ya gittim. Barcelona'ya oh. ve Pablo, Pablo'ya çok şey borçluyum. <gülüyor> ya, bana müziği öğretti. Çok da güzel e, şarkıları var. Şu anda da şarkı söylüyor. Çok özel e, şeyler var. Silvio Perez Kuliz'de falan çalıştı. Oh, e, ondan sonra da yine güneyde, Senno Cardio Barameda'da Herardo e, Nunez'in workshopına gidip orada Sepio'yla çalışma şansım oldu. Şimdi artık mutluyum İstediğin Yani noktaya... İspanya'da da evet e, yani. bu ekiplerle çalabilecek Çal... noktaları. Yani bir... muhteşem falan. Perküsyon <gülüyor> maceramızda da güzel. Kahve. geçmeyeceksin. Evet, ayna. nerelere götürüyor insan? Mangosa yaptırılan bir kutudan. Evet, i̇şte bir şeyin peşine düşersen evet. nerelere gideceğini. Şimdi zaten sonu yok. Sonunda söylüyoruz ya gençler. Onu yapacağız evet. E, yani zaten başından sonuna kadar gençlerin kulağına küpü evet, olacak bir program oldu. Evet, bir program oldu, oldu evet. Yani, aynen. Yani. aynen. Peki, e, yedinci parçadayız. Evet, aynen. E, Gary Allen, evet. Charlie Hedden, Paul Maltian, evet. yine bomba bir kadro, Etüt 1 diyeceğiz. Evet. Ya bu parça beni serintesiyle çok etkiledi, evet. yani böyle çok enteresan bir ruh hali yaratıyor bende. O yüzden özel bağımız yok. Tabii büyük ustalar çal evet. çalması dışında. ...sevgili laflayacağız dinleyicileri... ...kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...keyifli... Ee, ...ve çok... ...valla dolu dolu bilgi aldık... ...çok kıymetli hikayeler dinledik... ...sevgili ee, Güven Güner'den... Ee, ...yani hiç bitmesin... ...yani evet... E Şimdi senin gözünün içine bakıyorum. Göz göze son geldik soruya geldik. Göz göze geldik. Maalesef son soruyu yapacağız ama... ...son soruda her zaman yaptığımız gibi tabii... ...sevgili konuğumuzdan gençlere ne mesaj vermek istediğini... ...aralarda çok güzel ipuçları verdin. Onları böyle bir toplayıp özetlemeni rica edeceğiz ama... ...ondan önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu kadar müzikle iç içe olan yani hem bir çalma tarafında hem dinleyici olarak biraz önce Hayat end işte sistemlerden müzik aletlerinden de çok bahsettik. Bir iyi de bir koleksiyoner olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ara işte 4000 CD'den evet, evet. falan bahsettin. İstersen birazcık oradan devam edelim. Sonra gençlere geleceğiz. Şöyle başladı aslında. Ben ee... Amerika'da işte Dokta hamallıkla başlayan şeyim, çok e, hamallıkla <gülüyor> serüven e, işte baskı fotoğrafçılık e, sonra The Broadway ve e, yavaş yavaş yükseliyorum farkında olduğunuz gibi. Tower Records e, vardı o zamanlar. Böyle Kahire'de işte Tokyo'da Lond Londra'da her yerde şubesi olan çok dev bir müzik e, tekeliydi diyelim yani. Hı -hı. Çok önemli bir müzik e, şeydi. Hatta ben oraya sınavla girdim. Yani bir sınav yapıyorlar ve işte klasik müzikten bazı sorular Biliyor işte cazdan bazı sorularına çalıştığımı hatırlıyorum yani. Steve diye bir menajerimiz vardı. O benimle çok ilgilendi ve beni klasik müzik ve caz departmanının başına koydu. Sunset'te miydi? Neredeydi Tavır? Northridge e yakın. Northridge'de. Gerçi Sans, birkaç şeyde var. Birkaç, birkaç yerde bir, var. Sunset'te büyük bir tane vardı. Sanıtıyorum. Sunset'te, sunset'te değil ki. <gülüyor> benimki. Benimki North West'te olan. Oldu. Yüksek olasılıkla. Yeri şu anda geçmiş zaman şey yapamadım. Ama Sunset'e kadar gitmiyordum. Hmm. onu hatırlıyorum. Ee, orada ilginç bir şey vardı aslında. Şu anda aklıma geldi. Onu da anlatayım. Mesela reggae müziğine reggae yakın bir hmm. satıcı. Hmm. İşte Raka hani. İşte ne kadar, kadar ilgili hirsik falan yani. Beni de herhalde klasik müzik bir caza <gülüyor> uygun <gülüyor> gördü. O arada Erkan Orada da buradan selam gönderelim. Oradaki tek benim gördüğüm Türkiye'den gelen tek CD Erkan Oğur'un Bir Ömürlük Misafir <gülüyor> parçasıydı. Çok büyük bir yer yani bir Miles Davis section'a işte üç raf dönüyor odayı falan yani hocam bir var, şey. Var. <gülüyor> ee, orada biz işte yönetici olduğumuz için oraya store yüz için yani dükkanda storda kullanılması için satış amaçlı olmayan CD'ler ve plaklar gönderiliyordu. Bir oda vardı onlar orada birikiyordu ve biz oradan istediğimizi hiçbir ücret ödemeden alabiliyorduk. Aslında koleksiyon ilk orada başlamıştı yani gerçek anlamda. Fakat ben orada korkunç bir hata yaptım. Şu anda bunu anlatırsam bana çok kızacaksınız. Ve orada tabii çok değerli plaklar var. İşte Eric Clapton'un Limited Edition'ın bilmem bir başkasının. işte Sting'in e, Golden bir şeyi falan tarzında. Böyle tuhaf, e, ilginç parçalar. Kimsenin eline geçmeyecek. E, geçmeyecek tabii ki kesin. Ve ben hani plak döneminin bittiğini sadece e, CD'nin bundan sonra, sonra kalacağını kalacağım. varsayarak... Hı o plakları almadım. Aldığımı da bazı arkadaşlarla CD karşılığını değiştirdim. Eğer şu anda oradan o plakları alsaydım herhalde bir servetin e, Mütemelen. üzerinde. <gülüyor> Galiba de değiştiğin e, arkadaşlar bir servetle oturuyor da, Onlar <gülüyor> oturuyor olabilir. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> daha, daha bu işe iyi bakanlar oturuyor e, olabilir. Evet. Bir de Tower Records'da evet orada çalıştım. Yani son geldiğimde aslında tam orada çalışıyorum. Oradan orada ne kadar zaman sekre. geçti? Bir buçuk yıl. Bir bayağı, bayağı da bir süre çalıştım. Yani buraya Steve Deniz'in aldım işte. Tatile geldik, dönecektik falan. Sonra bir daha hiç... Bir e, daha, daha geri dönüş olmadı. Bir daha geri evet. dönüş olmadı. E, bu buradakiler için bir şans olmuş. Aynen. Evet, Estağfurullah. aynen. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Evet. En azından programı yapabildik biz. Evet. evet. Bu program bu de bir, bir, bir program şans. oldu çünkü. Vallahi bugüne kadar yaptığımız programların içinde sayabileceğimiz en dolu dolu olanlardan bir tanesi de diyebiliriz. Kesin, evet. Güzel evet, evet, bir program oldu. Çok Ağzına sağlık. Ol. Teşekkür ediyoruz. Ama, Ama kapamadan önce, evet. Gençlere burada bir mesaj Zaten çok Peki. mesaj verdin. Çok verdim evet. Bunları bir toparlayalım. Mesajdan beraber. öte belki bir metodoloji babında birkaç şey söylemek isterim. Biraz önceki düşünme yöntemi programıma da bağlayarak. Ben şöyle bir şey düşündüm. Bir defa büyüklere düşen de bir şey var. Yani bana sorarsanız bizim bile ana sorunumuz. Yani bence dünyanın ana sorunun şu olması gerekir. Çocuklarımıza devraldığımız dünyadan daha iyi bir dünya bırakıyor muyuz? Bırakmıyor muyuz? Güzel soru. Evet. Bence felsefenin de şeyi de bu evet. bilimin de, de bir defa çözmesi gereken sorması gereken şey bu. Evet. Yani tekil olaylarla ilgilenerek işte o teknoloji şöyle oldu, ao, işte hızlandık falan bilinme. Bütün bunları bir kenara bırakıp biz daha iyi bir dünya bırakıyor muyuz çocuklarımıza? Bunun arkasından gelen soru şu: Böyle bir dünyada nasıl bir ortamda çocuklarımızın yetişmesini istiyoruz ve bu ortamın oluşması için acaba biz bir şey yapıyor muyuz? Yani sürekli çocuklara bu özellikle Z kuşağını eleştirerek... ...işte bunlar hedefsizler, evet. bunlar sıkılıyorlar, işte bunlar bilmem neler demek yerine... ...biz onlara adam gibi bir zemin yani iyi bir zemin bıraktık evet. mı acaba yetişmeleri için? Bu bize düşen taraf. Genç arkadaşlarımıza düşen taraf da şu... ...oraya da bir, yani bir perspektif eklemek istiyorum yine düşünme yöntemi programında olan... ...insana dünyada ne lazım? Yani derslerde anlattığım bir şey Hı -hı. benim bu. Ne lazım bize? Ben bir numaraya sağlıklı bir vücudu koydum. Yani six pack'li, kaslı falan bundan bahset, değil Tabii ki. Evet. Hayat boyu size eşlik edebilecek, sizi taşıyabilecek sağlıklı bir vücut değil mi? Bu en başta bunun olması gerekir öncelik olarak. İkincisi kendini çok çok iyi ifade etmek. Yani bu akıcı konuşma, iyi konuşma falan değil. değil tabii İçindeki tüm duyguyu y kelimelerle karşı tarafa acaba yansıtır. Çünkü bunu yapmadığınız zaman, kendi frekansınızı ortaya çıkarmadığınız zaman size benzer frekanslarla karşılaşma şansınız kalmıyor. Yani dünyada çok frekans var. Bunu bir radyo örneğiyle açıklayabiliriz değil mi? Yani 96.2'yi çevirene kadar o istasyondan gelen müzik sesini siz duyamazsınız. Ama diğer frekanslar eş zamanlı olarak hepsi o radyonun içindedir aslında. Doğru. ...sizin o düğmeyi çevirmeniz gerek. <gülüyor> Doğal olarak kendisini katıksız ve dolaysız dünyaya... E, ...tam olarak ifade edemeyen insanların... ...dünyada aradıklarını bulma şansı da kalmamış oluyor. Üçüncü olarak... ...dünyayla iletişime geçebilmek için bir dil. Bunun şu evet. andaki adı İngilizce gibi e, görünüyor. Yani başka denemeler oldu. Esperanto falan gibi ama olmadı. Bu hem İngilizceye hem kendi dilinize çok çok iyi bir Hakim, hakimiyet. Hakim. Dördüncü sıraya koyduğum bu ülkede, kendi ülkenizde neler olup bittiğini bilmek. Ve yeni kuşak bundan çok yoksun. Maalesef, yani evet. ülke nasıl bir tarihten bir geçti ve bugüne nasıl geldik? Beşinci olarak da dünyada neler oldu bitti. Yani bu sokaklarda bizden önce kimler koştu, sorunları nasıl çözdüler, nasıl eğilimler taşıdılar diye bir hani dünya ve kendi ülkene dair bir bilinç seviyesi bunun şeyi olmaz yani bunlar olmadan da olur hayır bunlar olmadan bir uzman olursun Hı. ve hayat boyu gider aynı işi yaparak bir yerlerde e, olabilirsin böyle bir sıralama yaptım ve ne lazım acaba bize mesela mizah duygusu olmazsa olmazdır coşku olmazsa olmazdır tutku olmazsa olmazdır ve bu neşeyle coşkuyla tutkuyla yapılmayan işlerden zaten keyif alamazsınız o yüzden kariyer hesaplarınızı falan bir kenara bırakın ...benim Paris'te metroda sorduğum gibi... ...yani dedeniz koşuyordu, babanız koşuyordu... ...sen de koşuyorsun... <gülüyor> ...ve zannetme ki buradan onların çıkamadığı bir yere çıkacaksın. Evet, bir işe kendimiz de. girdiğimiz zaman... ...yani aman ben buraya geldim... ...burayı basamak tahtası yapacağım, oraya zıplayacağım falan... ...hiçbir yere zıplayamazsınız. Hı. O zaman ne yapmamız lazım diyeceksiniz. Bir, e, bir defa... ...geleceğin öngörülemeyeceğine dair... ...bir içsel kabul lazım. Herkes geleceği öngöreceğini zannediyor... Hı fakat aslında geleceği öngöremezsiniz Hı. hiçbir zaman. Doğal olarak bu hesabı bir çıkartalım. Peki burada bir risk yok mu? Evet burada bir risk var. Hı. Fakat senin gelecek öngörülerinde de var abi. Mutlaka. Yani en basit örneğine hep beraber yaşadık. Hı. Çin'de bir adam e, yarasaydı ve e, kaos ve kelebek etkisiyle bizim hayatımız 3 sene boyunca etkilendi, hala da etkilenmeye devam, devam ediyor. Ed. Yani gelecek öngörüsü yaparken orada devreye giren faktörlerin çok büyük bir çoğunluğunu zaten kontrol etme şansına sahip değilsiniz. Bu kontrol hastalığı gelecek öngörüsünden besleniyor. Tasanın da, kaygının da, kontrolün de kaynağı geleceği öngörmek ve bizim istediğimiz gibi olmasını sağlamak. Geçmişe yönelik olarak bu kontinuumun diğer ucu da nedensellik. Geçmişten bugüne de nedenselikle illikle kendimizi haklı çıkartıp <gülüyor> bugünkü durumumuzu gelecek <gülüyor> öngörüsüyle de öyle yapsaydım böyle olur diye. Yani bu konuşmalarda bile var ve Türkiye'de çok fazla çok var. var hani nasıl? ben onu şöyle söylersem Ahmet ne der? İlk bunu düşünüyoruz. Ondan sonra o zaman ben onu böyle söylemeyeyim şöyle söyleyeyim ki Ahmet de bunu desin tarzında hmm. tuhaf bir <gülüyor> prosesten geçerek kendimize yabancılaşıyoruz. <gülüyor> kendilerine ihanet etmesinler. Çünkü bu hayatta bulunmamızın amacı bana sorarsanız bir yerlere ulaşmak, bir hedefe gitmek, bir kariyer yapmak değil. Çünkü hayat kısıtlı. Yani hayatın tek bir amacı var. Bunu hani, rahatsız etmeden söylemek istiyorum. Hayatın tek amacı olabilir o da ölmek. Evet. Hayatın hedefi ölmektir. Doğru mu? Yani başka bir hedef var mı hayatın sonunda hepimiz? Belli yani. <gülüyor> Belli. E vade belliyse eğer belli bir dönem biz bu dünyadaysak amacımız bu dünyadan kendi istediğimiz gibi geçmek olmalı. Bu öbür dünya için hazırlananlar için de geçerli. Hem bu dünya istediği doğru. gibi geçecek hem de öbür dünyada <gülüyor> ne yapacaksa e, onu yapacak. Hmm. Asıl olan bu dünyadan istediğimiz geçmek. O zaman geriye dönüşü soruyu sormamız lazım. Bu dünyadan istediğim gibi geçmek için yeterli donanıma sahip miyim? Nasıl bir donanım kazanırsam? Çünkü hepimizin hayalleri var, hepimizin Tabii. istekleri var. Fakat ailemizden gelen, yetiştiğimiz ortamdan gelen, genetikten gelen bir takım engellere Engeller. sahibiz. Nasıl bir donanımla bu engelleri aşıp istediğim hayatı yaşayabilirim? Hangi meslek seçmeye, hangi kariyerden bahsetmiyorum? İstediğim hayatı nasıl yaşayabilirim? E bu donanımın da parametrelerini yani çok kısa olarak bir önce söyledim. Ya. Sağlıklı bir vücut, çok iyi bir kendini ifade yeteneği, çok iyi bir dil, ülkede olup bitene ciddi bir hakimiyet, dünyada olup bitene ciddi bir hakimiyet ve kendinizi coşkuyla, tutkuyla, korkmadan, mizahla, espriyle dünyaya açmak. Ondan sonra başa gelin de Başı, kavga aldım. Söyleyeceklerim <gülüyor> bu kadar. Ama güven gençleri ne söyleyeceğim diyordu arada. <gülüyor> en güzel dersi verdi herhalde. Değil evet, mi? Sadece gençlere <gülüyor> vermedi. Herkese verdi. Herkese. Herkese verdi. Eyvallah, sağ olun. Süper. Aa, güven, çok teşekkür ederiz. Aa, ağzına sağlık demeyeceğim. <gülüyor> Yüreğine sağlık. Ayağına sağlık. Evet. Ayağına evet. Sağlık. evet. evet. geldin. Kırmadan Ahmet'i geldin. Evet, evet. Ama Harika şahane, dop dolu bir program oldu sayende. Çok sağ olun. Ee, de geldin. geldim. Müzikler de şahane. Evet. Son parçayı... Sen şey senden söyleyeyim. söyleyelim. Ben Onun hikayesini parçadım. de alacağız ama senden. Ben çok mutlu oldum... Burada olmaktan, sizi tanımaktan. Gelmeden önce programlarınızı dinlemiştim. Gerçekten çok değerli programlar. Bütün sohbetler... Çok çok güzel. Yani insan dinlemeye doyamıyor. Beni konuk ettiğiniz için de size ben çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Ve belki hayatımda ilk defa... Özgeçmişimi diyeyim, hayatımı bu açıklıkla anlatıyorum. Yani sakladığımdan değil, biliyorsunuz ders veriyorum işim bu insanların önünde değil ve de. herkes hani kendisini anlatır. Benimki anlatılacak gibi değil. <gülüyor> yani girip hani bir kısmını anlatsam paramparça bir hikaye, rüzgarın arkasında bir hayat. O yüzden de kısa kesip hiç anlatmıyordum. Yani 27 yıldır şirketlere ders veriyorum, buyurun falan tarzında. Ben de ilk defa böyle bir şansı e, bu buldum ve güzel yani. bir anı anlatırken birçok anıyı birçok arkadaşımıza hatırladık. <gülüyor> çok şey hatırladık. Aldık. çok O yüzden şey, evet, çok aynen. değerli bir zaman oldu benim için. Çok Süper. Teşekkür, ediyorum da, teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz tekrar. Peki. Walking the Blue diyoruz. Evet, Bunun hikayesi de. Ama senden dinleyelim bir hikayesi çok güzel. Ben Tower'da çalışırken yine bu CD'lere bakarken böyle bir yine black siyahi bir cazcı gördüm. Ve çok enteresan bir fotoğrafı var. Koca göbekli bir adam. Kollarını açmış. Siyah ayakkabı altında işte beyaz, beyaz çoraplar, çoraplar <gülüyor> falan. Ya nasıl bir adam falan bunu derken onun Dustin of the bir parçası vardır. Yani ben bir e, büzisyenin e, parçayı söylerken enstrümanla bu kadar evet. bütünleştiği bir parça görmedim. Onu da e, dinleyebilirsiniz. Lastin of the Bus diye. E, bu parçanın adı Walking the Blues. E, ve sözleri benim çok e, ilgimi çekmişti. Resmen bir yaşam felsefesi var sözlerinde. Yani, man diye başlıyor insana hitap ederek. E, çok hızlı yürüm ediyor. Nasılsa diyor, bir gün oraya gideceksin. Sadece yolda kal. Yeter. Ee, o şekilde keşfetmiştim parçayı. Daha sonra telefon e, sekreter vardı o zamanlar. Orada <gülüyor> açanlar walking blues'u dinliyorlardı. <gülüyor> ben <gülüyor> çok belediyedeki ev, <güzel>. evimde. <gülüyor> Böyle He. bir parça benim için yani. <gülüyor> evet. Bu arada şeye de gittik. Eskiden evde yokken evde telefon sekreter vardı. Oraya mesaj <gülüyor> bırakılır Tabii telezekreterlere evet. evet. Şimdi bunu deyince aklıma da geldi. Eskiden gittiğimiz yerlerden de kartpostal gönderirdik. Tabii ki. Evet bak bunlar çok böyle. Çok hızlı değişimler var. Neler neler. Yani bazı çözük, şeyleri yitiriyoruz. belki de. Kesin. Ee, benim Kanada'daki psikiyatr arkadaşım Kemal Divanlı bir kez daha onu e, analım. Bu adeti hiç bırakmadı. Hala her başında bana o çok güzel süslü kartpostallardan e, gönderiyor. <gülüyor> <şimdi? Çok> kıymetli. <gülüyor> Buradan da bir arkadaşıma selam söylüyorum. E, o da mevcut kartpostalları ...eskicilerden satın alıyor... ...arkalarında başka yazılar olan... Hı -hı. Bir ...hikayeler olan... ...onları tekrar gündeme sokuyor... ...ve tekrar birlerine gönderiyor... Ne güzel. O kartpostanları tekrar de dolaşıma de. sokuyor... Çok güzel... İlginç... Çok teşekkür ederiz... Teşekkür ediyoruz tekrar... Ben teşekkür ederim... Ee, bu, bu bizim... ...yüz ...altıncı programımız evet, olacak. olacak... Evet herhalde öyle olacak... 6 veya 7 olacak... Evet. Sayıları biz de şaşırdık... Şaşırdık abi. evet... Çok teşekkür ediyoruz... ...herkese, bizi dinleyenlere. Biraz uzun tuttuk programı ama... Ee, ...bazen şikayetler oluyorduk. Ama bu, bu, bu programdan gelmeyecek şikayet eminim. Değer. Değer. İyi haftalar olsun, iyi geceler olsun. Bir evet. haftaya tekrar sizlerle birlikteyiz. Görüşmek üzere. Layığını, ne yapacağız? Joağıdan laflayacağız.